Sabah sabah sinirleri öyle bozulmuştu ki Telefonu komedine sert vurup yattı yine Yavaş olsana Esin dedi eşi uykulu ama tavırlı bir sesle İnsan uyuyor burada Karşılık vermedi Esin 40 dakikası daha vardı uyumak için Kimse uğruna feda etmeyecekti Ne kadar kızgın da olsa Gözlerini kapadığı an dalıverdi hemen Kulaklarında patlayan öfkeli bir sesle sıçrayıp kalktı sonra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 Yarınki ders programına baktılar birlikte. Güzelce hazırladılar Ali'nin çantasını. Kuaföre gidemeyecekti. Ojelerini tazeleyemeyecekti. Makyajını da kendi yapmak zorunda kalacaktı ama siyahını yok diye düşündü Esin. Aceleyle duş alıp giyindi. Üstün körü toparladı saçlarını. Gelişi güzel diye bir makyaj yapıp parfümünü sıktı. Eski ojelerle gidecekti artık. Üzensiz göründüğünün farkındaydı ama önemli olan yemekte hazır bulunmaktı ne de olsa.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 Sonra yine eski düzenimize döneriz biz. En azından kahvaltımızı yapmış olacağız. Döndüğümüzde de yemeğimiz olur diye kinayeli bir tavırla işi söze girince gerildi Esin. Sanki ben yapmıyorum dedi Esin kırgın. Aşk olsun. Neyse boş ver işine baksan. Çıkıyorum o halde dedi Esin ama Ali'nin mızmızdan geçmiyordu bir türlü. Üstelik tuhaf şeyler anlatmaya başlamıştı annesine gider ayak gözyaşları içinde.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 Hepsi sınırlarınızın olduğunu karşınızdakine net bir şekilde anlatır. Çeşitli maskelerle evetinizi çalmaya gelenler, türlü stratejilerle dikilebilirler karşınıza. Aman manipülasyona gelmeyin. Sınır sınırıdır. Baskı altına alma, suçlama, tehdit, değersiz hissettirme belli başlı stratejiler arasındadır. Manipülasyon ve baskılarla sizi istemediğiniz şeylere zorlayan birisinin üzerinizde kurduğu hakimiyet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 ...ve aşırı sorumluluk almakla bir ilgisi yoktur. Baltasar Gracien, akıllı yaşama sanatında... ...ihtiyatlı davranmanın nasıl incelikle yapılması gerektiğini şöyle anlatır. Aptallar kapıdan içeri hızladılar Çünkü budalalık her zaman kabak gibi ortadadır. Onları her türlü önlemde nazade kılan... ...aynı basitlik, çuvallama halinde her türlü utanmadan da mahrum eder. Fakat sağ duyur, kapıdan her zaman ihtiyatla girer...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 özgür bir yaşamın zenginliklerini keşfetmenin mucizesine tanıklık etmek istiyorsanız, hayat yolunu kendi seçimlerinizle yürümeniz gerekir. Kimlerle arkadaşlık kuracağınıza, kimleri özel hayatınızda alacağınıza, nasıl bir işte çalışacağınıza, fikirlerinizi özgürce nasıl ifade edebileceğinize, hedeflerinize, yaşam tarzınıza, ideolojilerinize, hepsine kendiniz karar verirsiniz. Bunu düşünmek endişe verici olabilir. Ama denemek korkutucu olmaz. 6. Sevilme kaygısı yaşayanlar Her canlı bakıma muhtaç doğar. İnsanda, hayvanda. Beslenme, barınma, güvenlik kollarda huzur hissetme ve sevilme ihtiyacı doğamızda var. Tüm fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarımız anne babamız ya da bakımımızdan sorumlu kişiler tarafından karşılanır. Peki hayati ihtiyaçlarımız karşılanırken, Sevgi ihtiyacımızı da beraberinde yeterince doyurabiliyor muyuz? Karşılıksız sevgiyle mi büyütülürüz yoksa koşullu bir sevgiyle mi? Koşullu ve koşulsuz sevginin ayrımını çocuk aklımızda yapabilir miyiz aslında? Neler öğreniriz kişiliğimizin tohumlarının atıldığı o önemli dönemde? Bir bitkinin güneşe, suya ve toprağa nasıl ihtiyacı varsa... İnsanın da ruhsal olarak sevilmeye, kabul görmeye, beğenilmeye ihtiyacı var. Bizi yetiştirenlerin halleri, tavırları, yaklaşımları, kullandıkları sözcükler, davranışları hepsi şüphesiz ki kişiliğimizi etkiler. Ait olma ve sevgi ihtiyacı yeterince karşılanmamış çocuklar, yetişkin olduklarında ilişkilerinde sağlıklı duygular geliştiremezler. Büyük sorun şu ki, ilerleyen yaşlarında ilişkilerinde sıkça sorun yaşayanların hiçbiri, bu sorunların temel nedenlerinin çocukluklarında yattığını ve bu örüntünün o dönemde kurulduğunun farkında bile olmazlar. Çocukluğunda yeterince sevgi görmemiş yetişkinler için kendileri dışında herkes hatalıdır. Düzeltilmesi gereken hep başkalarıdır. Kendileri daima haklıdır. Dünyayı suçlayıcı bu tavırlarının temelinde sevilme ve kabul görmeye ihtiyacı vardır. Savaş alanına dönmüş, çatışması ve meydan okuması bol ilişkilerinde perde arkasında aynı duyguların gizlendiği söylenebilir pekala. Bebeklikten itibaren ihtiyaç duyduğumuz, şanslı olanlarımızın erişebildiği ama ulaşamayanlarında sayıca hiç de az olmadığı bir duygudur sevilme ve kabul görme arzusu. Cebinize şöyle bir bakın, onaylanmaya ve sevilmeye arzulayan ne kadar çok insan göreceksiniz. Anne babası tarafından terk edilmiş bir çocuğun mutluluğu suça bulaşmış insanların arasında aramasının nedeni ne olabilir? Ya da televizyonlarda onlarcasına denk geldiğimiz yarışma çılgınlıklarına dahil olup başkalarının gözünde bir nefsede olsa sevilme hissini tatmak için uğraşanlar sizce neyin peşindedir ki? Sevilme ihtiyacı karanlık bir kuyudur. Çocuk yaşta açılan ve zamanla giderek derinleşen karanlık bir kuyu. Kuyunun içine doldurmak için yaşam boyu ne gerekiyorsa ve ele ne geçiyorsa fütursuzca fırlatılır o boşluğa. Hayır diyemeyenlerin çoğunun en büyük kaygısıdır sevilmemek. Onlar hep birilerini kaybetmekten, kırmaktan, üzmekten korkarlar. Ama temelde en büyük korkuları karşısındaki kişi tarafından sevilmeyeceğine şartlanmasıdır. Onun düşüncesine göre hayır dediğinde herkes sırtını dönecektir ona. Ulaşılamaz hale gelecekler İletişimlerini kesecekler, bir daha yüzünü bile görmek istemeyeceklerdir. Sevilmeme ve kabul görmeme korkusu öylesine derindir ki, sadece hayır dediği için bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kaygısına kapılır. Bu yüzden ne kadar zor da olsa, yapmayı hiç istemese bile, hatta zor durumda kalmayı dahi göze alarak çaresizce evet der. Sizin de hayır diyememek konusundaki en büyük motivasyonunuz, sevilme ihtiyacınız olabilir mi acaba? Yeri gelmişken sevginin ne olduğu ve ne olmadığı üzerinde duralım o halde. Sizce sevgi nedir diye sorulsa herkesin muhakkak kendine özgü bir sevgi tarifi olduğunu görürüz. Dolayısıyla sevginin basit, somut ve gerçek tarifini yapmak hiç kolay değil. Ancak temel olarak bir kişiye ya da varlığa geliştirdiğimiz yakınlık ve bağlılık duygusu diye tarif edilebilir. İlgi duygusu, Gönülden bağlı olma, derin dostluk ve sevecenlik duygusu gibi farklı tanımlarda yapılabilir. Sevginin ne olduğunu söylemek güç olsa da, neyin sevgiyle ilgisi olmadığını ya da neyin sevgiye düşman olduğunu belirlemek mümkün. İçinde dayatma, baskı ve zorlama olan her duygunun deneyimlenmesinde sorun vardır aslında. Sevilmek için dayatma göstermek, bu hisse karşı bağımlılık ve yoğun ihtiyaç oluşturmak Sevilme deneyimini yaşamak için duygusal veya fiziksel zorlamalar ve baskılar oluşturmak muhakkak ki sağlıksızdır. Kontrolsüz sevilme arzusu, kaygı, anksiyete, kaybetme korkusu gibi olumsuz, saplantı, bağımlı kişilik gibi psikolojik sorunlara yol açar. Kişi çocuklukta eksik ya da koşullu olarak aldığı sevgiyi çeşitli mekanizmalarla elde etme ve bu eksikliği tatmin etme yollarına düşer. Bu ruhsal arayış, başka insanlar tarafından onaylanma ve sevilme amacıyla istemediği durumların içine girmesine neden olan çeşitli dürtüler yaratır. Mesela sevgiyi elde etmek için aşırı fedakarlıklarda bulunur. Kendinden vazgeçer ve sınırların kaybolduğu bir dünyada hayır kelimesini sözlüğünden söküp atar. Bir çeşit bağımlılıktır bu. Sevilmeme düşüncesinin yarattığı kaygının getirdiği ve kişinin kendinden vazgeçtiği andır. Sağlıksız düzeyde sevgi açlığı çeken kimseler, hayır demekte en çok zorlanan insanlardır. Çünkü yalnızlık, reddedilmek, toplumdan uzaklaşmak, dostsuz kalmak acıtıcıdır ve keskindir. Talep edilme ihtiyacının ortadan kalkması korkutucudur. Gerçek sevgi, kendini ifade etmek için zorlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer biri tarafından sevilmek için kendinizi paralamak zorunda hissediyorsanız, Muhtemelen gerçek sevginin ne olduğu konusunda yanlış öğretilere sahipsinizdir ki, bu yüzden ne olursa olsun kendinde olanın hep daha fazlasını sun karşındaki insanın düşüncesine hapsolursunuz. Şimdi düşünün bakalım. Kendinizde olanın daha fazlasını hiç düşünmeden başkalarına sunduğunuz halde, fedakarlıklarınızın haddi hesabı olmadığı halde, kendinizi başkalarının mutluluğuna adadığınız halde, neden hala mutsuzsınız? Neden sevip sevilmediğinizi hissediyorsunuz? Çok sevdiğiniz halde hakkınız olan sevgiyi neden yaşayamadığınızı düşünüyorsunuz? Çünkü siz de bütün bunları sevdiğiniz için yapmadınız. Her ne kadar bütün emekleriniz sevgiden ileri gelmiş gibi görünse de aslında içsel olarak sizi motive eden en güçlü dürtü korkularınızdı. Aşırı şefkatli ve iyi niyetli davranma çabanızın altında hangi duyguyu barındırdığınızı bulmaya çalışın. Hayır diyemediğiniz insanlar farklı olabilirler ama hepsinde size evet demeye iten motivasyonun üzerindeki perdeyi kaldırın. Yüzleşmek istemediğiniz, geriye ittiğiniz, kendinize itiraf edemediğiniz her şey size özgürlük getirecektir. Çünkü ancak zayıflıklarınızla ve zaaflarınızla yüzleşerek büyür ve olgunlaşırsınız. Aksi takdirde yaşadığınız bu kısır döngüde sadece özneleriniz değişir. Ama hissettiğiniz mutluluk ve hüsran hep yerinde kalır. Sevilmenin sınırları bulanıktır. Ne kadar çok sevdiğimizi ya da ne kadar çok sevilmek istediğimizi tarif edebiliriz ama sınırları belirlemek konusunda hatalara düşebiliriz. Perdenin arkasındaki korkular bize ait değillerdir. Çoğunu çocukluk döneminde ya da kişiliğimizin inşa edildiği gençlik zamanlarımızda emanet almışızdır. Tıpkı sahte paralar gibi. Gerçek olmayan bir servetli, Gerçeklikler satın almaya çalışırız. Terk edilme korkusu, alay edilme korkusu, yalnızlık korkusu, suçluluk, içteki iyi insanı koruyamama korkusu, onaylanmama kaygısı gibi. İlişkilerimizde de sahte paralarla alışveriş yapmaya çalışır, karşılığında gerçeklikler satın aldığımızı sanırız. Oysa sahici ilişkilerde gerçek sevgi hiçbir bahaneyle alınıp verilemez. Neden bazılarına hayır demek zordur? Küçük bir çocukken hayır demek ne kadar da kolaydı bizim için öyle değil mi? Ağzımıza zorlukla tıkılanmamaya cesaretle itiraz ediyor. Bizi engelleyen her şeyi yıkıp geçiyor ve özgürce kendi dünyamızın sınırlarını keşfediyorduk. Oraya sakın dokunma ikazları bile bizim için boş bir laftan ibaretti sadece. Biz yine de gidip yasaklı bölge neresi ise oraya dokunuyorduk. Ancak yaşaldıkça sınırlarımız çoğaldı. Hayır dememiz zorlaştı. Korkular, otorite, kaybetme endişesi, yalnızlık, kurallar sardı dört bir yanımızı. İstemeden de olsa dilimizden dökülen evetler çoğaldı. Mutluluk kumbaramızdan harcadıkça harcadık ve nihayetinde eksiye düştük. Herkesin hayatında özel insanlar vardır ki onlara hayır demek her zaman çok da kolay olmayabilir. Peki o zaman ne yapacağız? Sınırlarımızın sevdiklerimiz tarafından ihlal edilmesine izin mi vereceğiz? Hayır. Ayrıca sevdiklerimiz dışında da ölüleri vardır ki farkında olmadan savaş halindeyizdir onlarla ve hayır demekte de epey zorlanırız. Zira onların psikolojimizin üzerinde de ciddi etkileri vardır. Bir anaları düşünün mesela. suya düşen her parça eti nasıl da bir anda yok ediveriyorlar değil mi? İşte bazı insanlar da vardır ki et yemekten hoşlanırlar adeta. Hayır demekte de zorlandığınız insanların listesini yapın. Bende kredisi sonsuzdur dediklerinizi özellikle yazın. Kimin sizi hangi tarafınızdan yakaladığından emin olun. Spesifik durumlar hariç sizden sürekli taleplerde bulunanlar yanınıza yaklaşmak için çeşitli stratejiler bulurlar. Bazılarına yakından bakalım. Kibarlar Tabii ki zarafetlerini ve kibarlıklarını birer silah olarak kullanırlar ve taleplerini yerine getirmeniz için size ustaca yaklaşırlar. Onlara hayır demek sizi aneta kabalaştıracakmış gibi hissedersiniz. Çünkü öylesine kibardırlar ki onları reddetmek olsa olsa kabalık olur, ayıp olur. Her zarafete karşılık vermek gerekir mi? Tabii ki hayır. Kibar bir talep kibarca reddedilebilir. Senin kadar duyarlı bir insanın yaşadığım bu zor durumda beni yalnız bırakmayacağından eminim. Bunu zaten sadece senden isteyebilirim. Bana yapacağın bu yardımı hayatımın sonuna kadar unutmayacağımdan emin olabilirsin. Ömrümce minnettar kalacağım sana. Yardım elini benden esirgeyemezsin değil mi? Senin ne kadar güçlü ve iyi kalpli biri olduğunu biliyorum. Sen de aynı yardımı benden isteseydin gözümü bile kırpmazdım. Böylesi bir yaklaşımla baş etmek hiç de kolay değil gibi görünüyor değil mi? Hayır dediğiniz an, dünyanın en zahim, en sevgisiz, en merhametsiz, en anlayışsız insanıymışsınız gibi hissedeceksiniz kendinizi. Oysaki sınırlar herkes içindir. Yapamayacağınız şeyler konusunda kimse sizi vicdanınızla baş başa kalmaya zorlayamaz. Senin için elinden gelen her şeyi yapacağımdan emin ol. Ancak bu konuda sana yardım etmen mümkün değil demek, Dürüstlüğünüzün bir göstergesi olur ancak. Duygusallar. Bu tipler öyle hassastırlar ki, sanki ağzınızdan çıkacak hayır kelimesini duymak bile ölümle eşdeğerdir. Onu geri çevirdiğinizde, birinin hayatını alt üst etmişsiniz gibi hissedebilir, bu yüzden vicdan azabı çekebilir, kendinizi suçlayabilirsiniz. Ama dürüstçe sarf edilmiş hiçbir hayır, başkasının hayatını karartmaz. Beni reddedersen, Hayatında hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmaz. Ben en çok sana güvenerek çıktım bu yola. Sen yoksan ben mahvoldum demektir. Bana olan sevgine ve yakınına öyle güveniyorum ki seni kendinden ayrı düşünmedim hiçbir zaman. Bunu benim için yapacağından eminim. Yoksa herkese karşı güvenimi yitireceğim. Bir daha asla kimseye dostluk kapılarımı açmayacağım. Üstüne üstlük gözleri bile dolar konuşurken, her sözünde fazlasıyla samimi bile olabilir ettiği her duygu, her söz tamamen gerçekti diye düşünelim mesela. Ona gerçekten yardım etmek istiyor musunuz? istemiyor musunuz? İşte bütün mesele bu. Ona yardım etmek sizi zora düşürecekse, aslında içten içe, keşke bu teklifi bana hiç yapmamış olsaydı diye düşünüyorsanız, bütün bunları duymamış olmayı tercih edecek kadar olayların dışında kalmayı arzu ediyorsanız, bunu ifade etmekte neden zorlanasınız ki? Önce kendinizden sorumlusunuz. Benden habersiz. Bana güvenerek bir takım kararlar alman ve uygulaman doğru değil. Biliyorsun değil mi? Seni her zaman güveneceğim. Benim için her şey hep eskiden olduğu gibi olacak. Ama bu konuda yanında olamam. İşte hepsi bu kadar. Muhtaçlar. Ah işte bunlar bam telinizi titretirler. Mağduriyetleri asla bitmez. Sürekli kurban rolünde oldukları için yerli yersiz bir dolu beklentiyle karşınıza çıkmaktan hiç çekinmezler çünkü onlar hep ama hep zor durumdadırlar ailenden beklediğim para yardımını alamadım borçlarım birikti faturalarıma bile yatıramıyorum dağılmış durumdayım bir dahaki ay borcumu kapatmaya çalışırım yeni bir iş görüşmesine gidiyorum yarın belki avans verirlerse daha da hızlı öderim sana borcumu bu kez olmaz ben de zor durumda kalıyorum demeniz yeterli olacaktır Emri Vakiciler En can sıkıcı olanlar emri Ne durumda olduğunuzun bir önemi yoktur onlar için. Uygun musunuz, değil misiniz, size karşı ayıp olur mu, olmaz mı hiç önemli değil. Vereceğiniz cevabı bile beklemeden üzerinize bir dolu iş ve sorumluluk bırakıp çoktan toz olup giderler. Ne olduğunu anlamazsınız bile. Eh mecburuz artık deyip boynunuzu eğmek zorunda olduğunuzu düşünürsünüz. Bu tip stratejistlere açıklama yapmak bile gerekmeyebilir aslında. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bencillikte sınır tanımayan, kimseye saygısı ve anlayışı olmayan birini hayatınızdan çıkartmakta zorlandığınızı söylemeyin lütfen. Gücünü kullananlar Bu grup riskli. Burada eşiniz, patronunuz, sevgiliniz, çocuklarınız, aile bireyleriniz yer alabilir zira. Uygusal olarak ya da astüst ilişkinizden dolayı karşınıza dediğim dedik tavırlarıyla gelebilirler. Sizi istemediğiniz durumların içinde sürüklemekte hiçbir sakınca görmezler. Onların bu tutumunu bir meydan okuma gibi görmediğiniz sürece sorun kolayca çözülebilir. Meydan okuma sizi öfkelendirir. Bir tür düelloya davet edildiğiniz hissine kapılabilirsiniz ki, kendinizi manasız bir çekişmenin ya da kavganın içinde bulabilirsiniz. Onlar sadece dediklerini yaptırabilmek için üzerinize kurabilecekleri hakimiyetin sınırlarını zorluyorlar. Bu bir meydan okuma ya da savaş çağrısı değil. Sınırlarınızın ne olduğu konusunda kararlı olmanız yeterli. Manipülatörler Onların yüzünde iyilik maskeleri vardır. Ancak tek dertleri çıkarları için sizi bir şeylere zorlamaktır. Bu yolda ilerlerken, bir süre sizi yanıltıcı davranışlar sergileyebilirler ve gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde bulunabilirler. Bir kişilik bozukluğu özelliği olan manipülasyon, narsis insanların sıkça kullandığı araçlardandır. Hayır kelimesine alışkın olmadıkları için, küsmek, konuşmamak, trip atmak, arkanızdan konuşmak gibi pek çok can sıkıcı davranışlar sergileyebilirler. Çıkarına ters düştüğünüz için, size bütün bunları yapabilecek cüreti gösteren insanlara, Hayır diyebildiğiniz için kendinize özgüvenli, kararlı ve değerli hissedin lütfen. Israrcılar Bazılarına laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür. Onlar sizin verdiğiniz hayır cevabına başka cephelerden savaş açmaya devam ederler. İsterler de isterler. Ta ki siz evet deyinceye kadar. Suçluluk uyandırmaya çalışırlar. Dostluk, arkadaşlık gibi kavramlarla İçinizdeki hassas noktaları ve değerleri oymaya kalkışırlar. Çoğu zaman ısrarlarından yorulduğunuz için evet demekten başka çarenizin kalmadığını düşünür, hiç istemediğiniz halde olmadık şeyler yaparken buluverirsiniz kendinizi. Kültürümüzde ısrarcılık baskın bir niteliktir. Özellikle misafirlikte çokça karşımıza çıkar ısrarcılar. Tok olmanıza rağmen ağzınıza tıkılan yemekler ısrarcı kişilik yapılarının bir göstergesidir aslında. Yarın öbür gün sizi çok daha zor durumda bırakacak konularla ilgili ısrar etmek üzere kapınıza dayanmaları an meselesidir. Gözünüzü açık tutun. Israrcılar sadece sofrada değil, hayatın içinde de aynı refleksi gösterirler. Önceleri sonra baklava yedirirler. Ellerimle yaptım. Allah aşkına tadına bakmadan yollamam seni. Yiyeceksin de yiyeceksin. Yoksa ahirette bile iki elim yakandadır. Sonra ısrarla yatıya bırakırlar sizi. Sonra ısrarla birileriyle tanıştırırlar. Sonra ısrarla birileriyle aranızı yapıp evlendirmeye bile kalkarlar. Israrla hayatınızın bir köşesine köklenmenin yolunu bulurlar. Dolayısıyla hayır derken asla tereddüt göstermemeniz gereken insan tipleriyle karşı karşıya olduğunuzu söylemek mümkün. Denetleyiciler Onlar evet cumhuriyetin başkanıdırlar. Onlar hayıra tahammül edemezler ve her an tepenizde dikilip sizi yönlendirmeye çalışırlar. Ne mi yaparlar? Saymakla bitmez ki. Ama deneyelim. Sizi suçlu hissettirirler, öfkelendirirler, korkuturlar. Kendi taleplerini dayatacak bir stratejileri mutlaka vardır. Sizi kışkırtırlar. Makul bir kişilik profili sergilemeye çalışırlar. Bu tip insanlarla beraberken kendinize şu soruyu sorun. Onunla beraberken kendimi nasıl hissediyorum? Bu sihirli bir sorudur ve kendimizi unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlatır. Bir bahçe kuruyor olsanız, ekeceğiniz çiçekleri seçerken ne kadar da özenli davranırsınız ama değil mi? Mor menekşeler, pembe güller, beyaz papatyalar... Hepsi farklı güzellikte, farklı renklerde ve kokularda. Bahçenize tadanan yabani otlar, güzelim çiçeklerinize zarar verebilir endişesiyle zaman zaman temizlik yaparsınız zararlı otları bahçenizden uzaklaştırırsınız. Hayatınız da sizin en güzel bahçeniz. Zararlı otları tamamen söküp atabilmek mümkün olmasa da onların size verebileceği hasarı azaltabilmek adına hayır demek ve sınırlarınızı belirlemek sizin elinizde. Ne sunduklarına dikkat edin. Size sevgi, saygı, beğeni, takdir sunuyor olabilirler. Hatta para, çeşitli etiketler ve ünvanlar bile serebilirler ayaklarınızın altına. Neyin alışverişi içinde olduklarının farkında olun. Karşılığında ne ödemeniz gerekeceğini bilin. Bu sunumların cazibesine karşı koymak her zaman kolay olmayabilir. Ancak sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağınız ağır getirilerini de hesap etmeniz gerekir. Bir gün sizi siz olmaktan vazgeçirebilecek bir seçimle yüz yüze kalabilir ve evet demek zorunda kalabilirsiniz. Yaşam bahçenizin bahçıvanı olun. Çiçeklerinizin solmasına izin vermeyin. Size çeşitli stratejilerle yaklaşmaya çalışanlara karşı uyanık olun. Unutmayın ki hayır demek nezaketsizlik değildir. Hayır demek kendinize karşı olan saygınızı, gücünüzü, varlık ve benlik alanınızı korumaktır. Zamanında söylenmeyen hayırlar büyük zararlara yol açar. Duygusal Zorbalık Yumuşak başlı pek çok kişi tehlikeli veya suistimalci bir ilişki içinde olduklarını çok geç fark eder. Ruhsal ve duygusal radarları bozulmuş, kalplerini koruyacak yeteneklerini kaybetmişlerdir. Henry Cloud Zorbalık, çocukların ve gençlerin dünyasından bildiğimiz bir kavram olsa da, hemen hemen hepimizin hayatında bir yerlerde karşımıza çıkıyor. Psikolojik şiddetin bir davranış çeşidi olan zorbalık, özellikle ast-üst ilişkileri söz konusu olduğunda ya da karşılıklı olarak bir güç dengesi sağlanamadığında başvurulan yollardan biri olabilir. Çeşitli konulara yönelik olarak sürdürülen zorbalıkta amaç, hedefe konulan kişiyi baskı altına almak ve isteklerin yerine getirilmesi için ezmeye çalışmaktır. Bir zorbaya hayır demek hiç de kolay olmayabilir. Özellikle yöneticiniz veya patronunuzsa ise kabus dolu günler yaşıyor olabilirsiniz. İşinizi ve kazancınızı kaybetmenin riskiniz yüzünden iradenizi onların ellerine teslim edebilir, Sınırlarınızın ihlal edilmesine göz yummak zorunda kalabilirsiniz. Zorbalığa her an, her yerde rastlamak mümkün. Okulda, işte, aile içinde, mahallede, sitede, apartmanda, sosyal hayatta, kafede, restoranda, sokakta, durakta, her yerde. Zorbalık kendini size dayatan insanların sizi bir yerde yok saymasıdır. Ne fikirlerinizin ne de seçimlerinizin bir önemi vardır onlar için. Dediğim dediktirler. Ayrıca her istediklerini kendilerince haklı olduklarına inandıkları türde yöntemlerle, ısrarla yaptırırlar. Hatta zorlarlar bile. Bu yolda fiziksel ve sözlü tacizden dahi çekinmezler. Hiçbir zorgalığı kabul etmek zorunda değilsiniz. Kendinizle ilgili geliştirdiğiniz bir takım yetersizlik duygularına sahip olabilirsiniz. Hangi konuda kendinize güvenip güvenmediğinizden emin olmanız çok değerli. Çünkü sırf bu yüzden bile hayır demekten kaçıyor olabilirsiniz. Yetersizlik duygusuna sahip olup olmadığınızı anlamanızın en kolay ve güvenilir yolu seçimlerinizi, onaylarınızı izlemektir kuşkusuz. Neyi kolayca onaylıyorsunuz? Dikkat edin mesela. Neyi kolayca kabulleniyorsunuz? Belki bir eğitime gidiyorsunuz ve hocanızın o konuda uzman olduğunu düşünüyorsunuz. Sizden istediği her şeyi yapıyorsunuz ama içten içe birçok şeyi de sorguluyorsunuz. Cevaplarınız yeterince berrak değil. Aslında eğitimden tam anlamıyla tatmayın olmuyorsunuz. Bu konuda kendinizi yetersiz bulduğunuz için hocanın her ödevini ya da pratiğini uygulamak zorunda hissediyorsunuz. Yani aslında yetersizlik hissinizden dolayı yapmak istemediğiniz şeyleri reddetmek konusunda korkak davranıyor olabilirsiniz. Belki bir ortağınız var. Onun bir şekilde isminizi lekelemesinden ya da size para kaybettirmesinden çekiniyorsunuz. Aslında bu ortaklığın içinde kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Yetersizlik hissinizden dolayı kolayca manipüle edilebiliyor olabilirsiniz. Unutmayın ki zorbalar, başkalarına maddi manevi zarar vermek ve kötülemek konusunda oldukça cesaretlidirler. Kapana kısıldığınız hissine kapılarak, istediklerinizi ifade etmek konusunda cesaretiniz kırılmış olabilir. Zorbaların hedefinde genellikle kendisinden daha güçsüz, ya da bazı kişilik bozukluklarına sahip kişiler vardır. Burada güçsüz insan derken ne demek istediğimizin üzerinde duralım biraz. Güçsüz insanı tanımlamak için pek çok tarif yapılabilir. Zayıf karakterli, olumsuz pek çok kişilik özelliğine sahip ve değerlerden yoksun bir insan için de güçsüz insan denebilir. Ama zorbalığa maruz kalan güçsüz insan tanımı bunlardan farklıdır. İnsan olarak her birimiz özel ve eşsiziz. Ancak bazılarımız, diğer insanlar tarafından yönlendirilmelere daha açık ve savunmasızdır. Onlar kendi fikirlerini söyleme ve arkasında durma cesaretinden, çeşitli nedenlerden dolayı yoksundurlar. Manipülasyona daha açık, daha kolay ikna edilebilir bir karaktere sahiptirler. Kendilerine güvenleri yoktur. Kararlarını verirken başka insanların fikirlerine bağımlıdırlar. Bu sayılan şeyleri birer kişilik özelliği olarak taşıyor olabiliriz. Ancak bazı kişilerde bu durum kişilik bozukluğu düzeyinde de seyredebilir. Zorbalar, çabuk öfkelenme, saldırganlık ve güç kullanma gibi davranışlara yönelebilirler ve bu davranışlar, güçsüz yapıdaki birinin daha da çekingen kalmasına neden olabilir. Burada bir kısır döngünün altını da çizmek gerekir. Zorbalar, çekingen insanlar üzerinde kolay bir denetim sağlayabildikleri gibi, özellikle genç yaşlarda uzun süreli zorbalığa maruz kalan bir kimse de Çekingenlik ileri düzeylerde seyrederek çekingen-kaçıngan kişilik bozukluğuna neden olabilir. Nedir çekingen-kaçıngan kişilik bozukluğu bakalım? Diğer insanlarla iletişime girmekte zorlanan çekingen-kaçınganların temel duyguları aşırı utangaçlık, yetersiz ve değersiz hissetme, reddedilmeye karşı aşırı hassaslıktır. Toplum içinde bir şey yapmaktan veya olumsuz değerlendirilmekten utanırlar ve özgüven eksikliği yaşarlar. Bu kişiler için reddedilme ve kaybetme duyguları çok acı verici olduğundan genellikle yalnız kalmayı tercih ederler. Sosyal yaşamda ve özellikle de iş yaşamında oldukça zorluk çekerler. Çekingen kişilik bozukluğuna sahip kimselerin öne çıkan kişilik özelliklerinden birisi de pasif olmalarıdır. Hali hazırda kurmakta zorlandıkları ama bir şekilde bağ kurdukları insanlarla olan iletişimlerinde kabullenen ve uyum sağlayan edilgen bir tutum sergilerler. İsteklerini ifade edemezler. Olumsuz bir tepkiyle karşılaşmamak adına hayır diyemezler. Kendi istek ve kararlarını söyleyemezler. Reddedilmemek için geliştirdikleri aşırı duyarlılıktan dolayı onlardan isteneni yaparlar. Bu durum öyle bir hal alabilir ki kendilerini bile tamamen silebilirler ve kendilerinden büyük tavizler verirler. Onlar için reddedilmenin korkutucu ihtimalinden kaçmanın bir yolu sosyal ortamlardan uzak durmaktır. Ancak sosyal hayata dahil olduklarında ise artık sınırlar onlar için kaybolmuş demektir. Zaten sınır tanımaz bir zorbanın çekingen kişilik bozukluğuna sahip bir kimse üzerinde saltanat kurması pek de zor olmaz. Bir zorbanın üzerinde kolaylıkla hakimiyet kurabileceği kimselerden bir diğeri de bağımlı kişilik bozukluğu taşıyanlardır. Önceki bölümlerde anlattığımız gibi bağımlı kişi boyun eğicidir. Tek başına hayatta kalamayacağına kendisini ikna etmiş bağımlı kişilik, kendisiyle ilgili kararları başkalarının almasını bekler. Edilgen bir yapıda olduklarından hayır demekte zorlanırlar. İster birer kişilik özelliği olarak, ister kişilik bozukluğu olarak yerleşmiş inanç, davranış, strateji ve duygulanımlar, zorbalar tarafından işlerine geldiği gibi kullanılabilir ve manipüle edilebilirler. Siz olaylar büyümesin diye sessiz ve tepkisiz kaldığınız sürece duygusal zorbalar üzerinize daha da fazla geleceklerdir. Her durumu kabul ediyor ve tolera edebiliyor olmanız da beslenerek güç alacaklardır. Bir duygusal zorbanın psikolojisine yakından bakmak ister misiniz? Duygusal zorbaların her davranışlarının altında çeşitli psikolojik nedenler yatıyor olabilir. Bu nedenler arasında şunlar sayılabilir ailesinde fiziksel ya da duygusal zorbalığa maruz kalmış olması, saldırgan ve dürtüsel bir kişilik yapısına sahip olması, kendini güçlü ve iyi hissetme isteği, empati kurma yeteneğinden yoksun olması, sosyal ve iş yaşantısında kendini kabullendirme çabası, sosyal beceri ve iletişim kurmada yetersiz olması, kendini kanıtlama çabası. Konuyla ilgili yapılan bazı psikolojik araştırmalar, Duygusal zorbaların mutsuz insanlar olduklarını ortaya koyuyor. Zorbalar başarısız olduklarını düşünürler ve özgüvenleri zayıftır. Bu yüzden hedeflerinde de yerinde olmak istedikleri insanlar vardır. Duygusal zorbalar isteklerini gerçekleştirebilmek için karşısındakini fazlasıyla zorlarlar. Ağır işler yükleyebilirler. İstenmedik durumlara maruz bırakabilirler. Giyiminizi, tavırlarınızı, hareketlerinizi bile sürekli kontrol altında tutmaya çalışırlar. Bir duygusal zorbaya hayır demenin yolları Zorbalıkla bir şeyleri yapmaya zorlandığınız durumlarda karşınızdakini açıkça uyarın. Sınırlarınızın zorlandığını ifade edin. Karşınızdaki kişinin kullandığı yolları çözüm aracı olarak görmeyin. Öfkenizi kontrol edin, sakin ve nazik olun. Sistematik olarak süre gelen bir duygusal zorbalığa maruz kalıyorsanız hayatınızdan çıkarın. Eğer çocuğunuz bir zorbalığa maruz kalıyorsa, onun yaşadığı durumu size açıklaması kolay olmayabilir. Hatta çekingen bile davranabilir. Alay edilme korkusu, arkadaşları tarafından dışlanma düşüncesi yüzünden maruz kaldığı durumu anlatmaktan korkabilir. Özellikle okul çağındaki çocukların maruz kaldığı bir istismar türü olan akran zorbalığından da bahsetmek gerekiyor. 1978 yılında Norveçli araştırmacı Dan Olweus tarafından kaleme alınan Okullarda saldırganlık isimli kitap akran zorbalığı konusunda bir dönüm noktasıdır. Olvey'ın yaptığı tanıma göre, akran zorbalığı, yaşıtlar arasındaki bir birey ya da grup tarafından savunmasız birine karşı yapılan fiziksel ve psikolojik sonuçları olan ve süreklilik taşıyan bir saldırganlık türüdür. Akran zorbalığında güçler dengesizdir. Temelde bir arkadaşlık yoktur. Güç ve kontrol arayışı vardır ve ortada problem çözmeye yönelik bir çaba bulunmaz. Akran zorbalığının alt türleri fiziksel, duygusal ve sosyaldir. Fiziksel zorbalık Vurmak, itmek, başkalarının eşyalarını zorla almak. Duygusal zorbalık isim takmak, dalga geçmek, korkutmak, umursamamak, sataşmak. Sosyal zorbalık Dedikodu yaymak, gruba dahil etmemek. Kaç yaşında olursa olsun, her birey maruz kaldığı her türlü zorbalıktan dolayı kendini değersiz hissedebilir. Değersizlik hissi depresyon ve kişilik bozukluğu gibi birtakım psikolojik sorunların yaşanmasına neden olabilir. Motivasyon kaybına, kronik yorgunluğa, performans düşüklüğüne, konsantrasyon bozukluğuna sebep olabilir. Bu gibi belirtiler yaşandığında bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. 9. Dokuzuncu... Aman fırsatlar kaçmasın. O halde evet. Becerikli bir şahinci, sadece o anki sürekabına yedecek kadar kuş uçurur. Baltazar Brasyan Hayır deme korkunuzun altında bazı önemli fırsatları kaçırabileceğiniz ya da önemsediğiniz kapıların yüzünüze kapanacağı kaygısı yatıyor olabilir. Kaygılar, endişeler, korkular çoğunlukla ve hatta hiç düşünmeden evet demenize neden olur. Sorgulama, düşünme, zaman kazanma hakkını bile tanımayabilirsiniz kendinizi. Çünkü balık her zaman büyük olur. Kaybetme kaygısı çok zaman baş edilemez bir psikolojik soruna bile dönüşebilir. İş hayatında gelecek kaygılı biriyseniz, her teklife evet derken bulabilirsiniz kendinizi. İşinizi kaybedebileceğiniz korkusuyla üzerinize yüklenen her işi yerine getirmek zorunda hissedebilir, ağır iş yükleri altında ezilebilirsiniz. Fırsatları kaçırma korkusu dikkat edin hayatınızı esir almasın. Parti fırsatını kaçırmamak için bütün gece uykusuz kalıp ertesi gün işe yorgun ve bitkin gittiğinizde ödeyeceğiniz bedel hiç de ucuz olmaz. Belki ucuza satın alabileceğiniz ama aslında hiç de ihtiyacınız olmayan bir eşyayı satın alırken yakalarsınız kendinizi. Önemli olan fırsatları kaçırmamak diye düşünüyorsunuzdur ne de olsa. İndirim sezonunda dolabınız hiç de lazım olmayan bir dolu kıyafetle de doluk taşarken bütçeniz fazlasıyla sarsılmış olur. Fırsatları kaçırma korkusu sosyal medya ile birlikte hayatımızın iyice içine yerleşmiş durumda. Hatta bu konuyla ilgili Oxford İngilizce sözlüğüne girmiş yeni bir kavram bile var. FOMO Açılımı Fear of Missing Something Yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Özellikle sosyal medya aracılığıyla tetiklenen fırsatları kaçırma korkusu, birilerinin bir yerlerde daha iyi zaman geçirdiğini, daha çok para kazandığını ve hayatının mükemmel bir şekilde geçirdiğini düşünür. Diğer bir deyişle, sosyal medyada daha iyi giyinen, daha çok eğlenen, daha çok kazanan, daha konforlu yaşayan, daha kolay başaran, daha çok onaylanan, daha fazla kabul görenlere bakmak, psikolojik olarak fırsatları kaçırıyor olduğu endişesine düşürebiliyor bireyi. Sosyal medyanın kurduğu bu korkulu tuzak yüzünden çok zaman hiçbir şeye hayır diyemez hale gelinebiliyor ne yazık ki. Nasıl mı? Öncelikle sosyal medyada sürekli başkalarını gözetleyerek harcanan zamana hayır denemiyor. Ayrıca unutmayın ki başkalarının izini sürme hali depresif, yalnız ve işe yaramaz hissettirir. Bu olumsuz duygulardan arınmanın en etkili yolu sosyal medyanın yoğun ve amacı dışında kullanımına hayır demekten geçer. Kabul. Günümüzde artık gazete bile okunuyor. Güncel haberleri sosyal medyadan öğreniyor, yeni insanlarla tanışıyor, ve sosyal alanınızı genişletiyor olabilirsiniz. Ancak sosyal medyanın bağımlısı olmamak da değerli bir seçim. Aynı zamanda çok özgüvenli ve sağlam bir sınır. Sosyal medya kullanımınızı bilinçli şekilde denetlediğinizde, kendinize saygı duyulası geniş bir özgürlük alanı var etmiş olursunuz. Çatışmadan kaçınmanın yolu evet demek midir? Çatışmadan kaçınmak için başkalarının memnun etme çabasına düşmüşseniz, Hayır demekte de zorlanıyor olabilirsiniz elbette. Başkalarının algısında yarattığınız, geçimli insan imajının sarsılmaması ve sevilmeme kaygılarınızdan dolayı her şeye evet demenin size huzur ve güven verdiği yanılgısına düşmüş olmanız muhtemel. Alttan almak, uyumlu olmak toplum tarafından da onaylanmış bir davranış kalıbıdır ve sorun yaratmaktan uzak bu kalıplar iş yaşamında ve ilişkilerde de çok zaman teşvik edilir. Anneler kızlarını ideal eş olarak yetiştirirken Uyumlu ol, sesini çok çıkarma, alttan al evin geçimi olsun Göz ev ki uğraşanın olmasın gibi nasihatlerde bulunurlar Aynı şekilde babalar da oğullarına özellikle iş yaşamında fazla çıkıntılık yapmamalarını öğütlerler Başkalarını memnun etme hali iyi insan olmakla aynı şeymiş gibi algılanır çoğunlukla Elbette iyi insan olmak önemlidir ama kendin olmak daha da önemlidir. Çatışmalardan kurtulmak için her şeye evet demek kısa süreli çözümlerle anlık rahatlamalar sağlayabilir. Çatışmadan kaçınmak geçici bir çözüm gibi görünse de öfke, mutsuzluk, özgüvenlik ve depresyona yol açar. Ancak çatışmadan kaçınmak için söylenen her evet çok daha büyük öfke patlamalarının ve tartışmaların habercisidir aslında. Çatışmadan kaçınmak için her şeye evet diyen kişi Görünürde karşısındakinin tepkisinden korkuyor gibidir ama reaksiyonunun temelinde kaybetme ve terk edilme korkusu yatıyordur aslında. Oysa çatışmak, aynı fikirde olmamak, bir konuda biriyle ters düşmek, ortak paydada buluşamamak, uzlaşamamak kesinlikle kaos değildir ya da bir kaosa neden olmamalıdır. Kimse diğeriyle aynı görüşte, aynı eylemde, aynı hedefte olmak zorunda değil. Biri ötekine benzemiyor diye başkasına küsmek ya da onunla çatışmaya girmek kulağa mantıklı geliyor mu? Hayır, gayet çocukça değil mi? O halde birinin söylediğinin aksine bir görüş ve tutum içinde olduğunuzu ifade etmeniz neden dünyanın sonu olsun ki? Kimseyi ikna etmek zorunda değilsiniz. Ancak karşınızda özel bir tutum varsa işin rengi değişir elbette. Mesela bir kişilik bozukluğuyla karşı karşıya iseniz, ne yapacaksınız? Karşınızdakinin amacı farklı fikirlerle medeni ve hoşgörülü şartlar altında tartışmak değildir zaten. Öfkelenmeye, kavga etmeye, hatta belki şiddete bile meyilli olabilir ki bu tip kişilik bozuklukları karşısında öncelikle bedensel sınırlarınızı korumakla yükümlüsünüz. Onun karşısında varlık ve benlik alanı yaratmak yerine sahneden çekilmeyi tercih etmeniz verebileceğiniz en sağlıklı karar olur. Kimlere hayır demek zordur. Hayatında tıpkı bir otomobil sürmek gibi dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya doğru olduğunu anladığınız zaman çok güzel şeyler olmaya başlayacaktır. Richard Carson Aile Hayat içinde en kuvvetli bağları kurduğumuz ve koşulsuz sevgiyi tattığımız yer şüphesiz ailemizdir. Anne, baba, kardeş ve çocuklar ya da diğer aile üyeleriyle aranızda Yazılı olmayan bir sözleşme vardır aslında. Aile içindeki her bireyin hayattaki istek, motivasyon ve ihtiyaçları farklıdır. Tüm bu farklılıklara rağmen güven ve sevgi dolu aile çemberinin içinde durmak her zaman kolay olmayabilir. Aile içinde çizilen sınırları korumak oldukça zorlayıcıdır. Özellikle kalabalık ve herkesin hayata bakışının farklı olduğu ailelerde. Sağlıklı ve güçlü aile içi bağlar dürüstlük, samimiyet üzerine kuruludur. Bu bağları sarsmamak, gerçekliğine özen göstermek için de aile içinde kendinizi iyi ifade edebilmeniz, sorumluluklarınızı almanız, sınırlarınızı çizmeniz gerekir. Anne-babalar otoriter bir tavırla çocuklar üzerinde çeşitli yaptırımlar uygulamak isteyebilirler ya da çocuklar ebeveynleriyle olan ilişkilerinde bir takım sınırları zorlayabilirler. Kendi gerçeklikleriyle ördükleri bir geleceğe çocukları hapsetmek bazı ebeveynlerin düştüğü hatalardandır. Bir dersi nasıl ki bir elbiseyi ortaya çıkarmak için eline aldığı kumaşı kesip biçiyorsa bazı anne baba tutumları bundan pek de farksız olmayabilir. Öyle ki geriye kırpılmış, ziyan edilmiş ve yaşanamamış, gerçekleştirilememiş hayatlar kalabilir. Anne babalar bebeklikten itibaren çocukları güvenli bir hayatta tutmak isterler. Onlar için bazen yersiz bir şekilde endişelenir ve kendi korkulu senaryolarını çocuklarına da aktarırlar. Bu aşırı koruyucu tavır çocuklukta meydana gelen bir yanlış bağlanma sonucunu ortaya çıkarır ve bu yanlış bağlanmanın etkileri kişinin tüm hayatına yayılabilecek olumsuz davranışlar geliştirmesine yol açabilir. Aşırı koruyucu tavır bir çocuk üzerinde nelere yol açabilir? Fazlasıyla korunaklı, dış tehlikelerden habersiz büyüyen bir çocuk, bir ilüzyon içine hapsedilmiştir. Bunu tıpkı bir süs havuzunda yetiştirilen bir balık gibi düşünün. Oysa dış dünya öyle değildir. Diğer insanlar, engeller, aşması gerekenler vardır. Yani bir anlamda zorlu bir dünya onu beklemektedir. Ve nihayetinde korunaklı, güvenli alanından çıkmak zorunda olduğu zaman geldiğinde sert bir duvara çarpma ihtimali vardır. Çocuk aşırı korumacı tavırla bağlandığı bir aile yaşantısından çıktığında bu bağdan kopup dış dünyanın beklentilerine kendini yeterince bırakamaz. Çocuk için her şeyi düşünen, yiyeceği yemeği, çalışacağı işi, kuracağı aileyi, hayatta atacağı adımları hesap eden işgalci bu aile yapısının niyeti iyi gibi görünse de bu başka bir durumun habercisidir. Yetişkin olmak kendi başına ayaklarınız üzerinde durabilme becerisiyle gelir kendi sorunlarını çözmeyen, dış dünya ile gerektiğinde mücadele edemeyen yetişkinler, maddi ve manevi sorumluluk alamadıkları gibi kendilerini de gerçekleştiremezler. Bu kısım döngüden kurtulmak, aileyle bağımlı hale gelmiş bir hayatı sınırlandırmak ve onların bekledikleri hayat senaryosuna hayır demekle mümkündür. Yetişkinliğe geçişi reddetmek, korunaklı aile arazisinden uzaklaşamamak, aynı zamanda kendinize yaşamayı reddetmek, Hayatın getireceği deneyimleri tadamamak ve potansiyelinizi keşfedememeniz demektir. Elbette anne babaya karşı yerine getirilmesi gereken sorumlulukların olduğu aşikardır. Onlar iyi eğitim almanız, mutlu olmanız ve kariyer hayatınızda başarıyı yakalamanız yönünde sizi teşvik ederler. Ancak onların istediği gibi bir hayatı yaşamaya zorlandığınız noktada hayır demeniz kendi hayatınızın inşası için şarttır. Bu oldukça kırılgan bir zeminde yürümeye benzer. Pek çok şeyi kaybetme, birilerini kırma ve üzme riskini hatırlatır size. Bu noktada onların aşırıya kaçan denetleyici tavırlarıyla yüzleşmelerini sağlamak aile içindeki dürüstlüğün bir gereğidir. İstemediğiniz bir şeye sırf onlar yüzünden evet demek zorunda olduğunuzu ve bundan dolayı duyduğunuz mutsuzluk ve üzüntüyle onların yüzleşmelerini sağlamanız gerekir. Kültür ve geleneklerin yerleşik olduğu kapalı sınırlara sahip ailelerde daha sert yaptırımların ortaya çıkması olasıdır. Özel hayata dair sınırlamalar ve baskılar bu tip ailelerde çok daha sert olabilir. Özgürlük ve farklılıklara karşı tolerans kimi ailelerde daha düşüktür. Bu gibi durumlar sizin üzerinizde ağır bir yük olabilir. Değişime karşı gelişme direnci gösterdiğinizde büyük çatışmaların yaşanması söz konusudur ve bu talep aile için neredeyse tehdittir. Beklentilerin ifade edilmesi kalsa ve kavgalara bile neden olabilir. Genelde otoriteyi elde tutan biri, abi, baba gibi tarafından yönetilen bu tip ailelerde sınırlar kapalıdır. Herkesin sahip olduğu rolün kuralları nettir ve bu rollerin değişimine yönelik girişimlere verilen tepkiler de benzer şekilde katı ve nettir. Aşırı kapalı bir ailede yaşıyorsanız, sizin için çizilen sınırlara hayır diyebilmek, açık bir şekilde iletişim kurmak, fikir ve görüşlerinizi açık bir şekilde ifade edebilmek zor ve stresli olabilir. Ama ailenin buna uyum sağlaması adına bir alan açmanız, kendinizi ifade etmeniz ve anlatmanız çok önemlidir. Geleneklere bağlı bir toplumda evlenmeye karar veren genç bireylerin düğün hazırlığından eşya seçimine kadar aile büyüklerinin yaptırımlarına maruz kalabilirler. Kültürel olarak geniş aile düzeninden henüz kopamamamız ve ayrıca birey olma konusunda yaşadığımız sorunlar başka hayatlara müdahale etme konusunda sınır ihlallerine neden olabilir. Kendi beklentilerini genç çiftlere dayatma konusunda ısrarcı olan anne babalardan beklenen onaylar zaten zor bir süreç olan yuva kurmayı daha da çetrefilli hale getirebilir. Büyük anne, büyük baba gibi yaşça daha büyük ve zihince daha farklı düşünen kimselerin olduğu ailelerde sınırların birbirine karışması çok daha olasıdır. Kuşak farkından doğan bazı eskimiş ya da geçerliliğini yitirmiş, bazı düşünce ve davranış kalıplarıyla kendilerini var eden yaşlı aile bireyleriyle uzlaşmak bazen zorlayıcı olabilir. Özellikle yeni evli çiftler çocuk sahibi olduklarında büyük anne ve büyük babalar aile yaşantısına bir şekilde sızarlar. Özellikle çocuğun bakımına yardımcı olmak, yeni doğum yapmış anneye destek olmak için yeni evli çiftin yanında yer alan büyükler bir süre sonra sınır ihlaline neden olabilir. Hatta daha ileriye gidip çocuk yetiştirme tarzındaki uygulamalarıyla ipleri tamamen ellerine geçirebilirler. Bu tip bir durumda karşı karşıya kaldığınızda net bir şekilde hayır demeniz hem kendiniz hem büyükleriniz hem de yeni yetişmekte olan çocuğunuz için kıymetlidir. Karı-koca rolünü üstlenmiş iki kişi aynı zamanda aile olmanın sorumluluğunu da üstlenmeli ve kendileri dışında aile yaşantısına müdahil olan kimselere hayır demeyi öğrenmeli, kızar mı, küser mi çekingenliğinden uzaklaşmalıdır. Sağlıklı ve sağlam bir aile ancak bu şekilde korunur. Aile sınırlarınızı nasıl çizebilirsiniz? Güçlü bağları sarsmadan ihtiyaç ve beklentilerinizi ifade edip Bunların gerçekleşmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Öncelikle yapmanız gereken problemin ne olduğunu bulmaktır. Kendinize sorun. Hayır dediğinizde ailenizle çatışmanın başladığı noktalar neler? Bir şey yapmak istediğinizde aileniz aşırı korumacı mı davranıyor? Anne babanız, sorumluluklarınız sizin üzerinize mi yıkıyor? Aileniz onların istediği mesleği seçmeniz konusunda baskı mı yapıyor? Evleneceğiniz ya da ilişki kuracağınız insanlar hakkında katı yaptırımlar mı uyguluyorlar? Ailenizi, isteklerinizi söylemek konusunda zorlanıyor musunuz? Hayatınızla ilgili yaptıkları yönlendirmelere karşı koymakta sorun mu yaşıyorsunuz? Aile içi ilişkilerinize karışan başkaları mı var? Psikolojik ve fiziksel şiddete mi uğruyorsunuz? Bu sıralananların arasında yanıtlarınızı belirleyin. Bunların her biri başlı başına bir sorun demektir. Sizin sınırlarınızı açık bir şekilde çizememenizden dolayı ortaya çıkan sorunlar. Ancak siz sınırlarınızı korumaya devam ettikçe ve dayatılanlara hayır dedikçe başlangıçta size yöneltilen okların birer birer indiğini göreceksiniz. Kendinizin bir birey olduğunu hatırlatmanın başka kolay bir yolu da yoktur. Sizin kendinizi net bir şekilde ortaya koymanız Zamanla onların da size mecburen saygı duymalarına ve kabullenmelerine yol açacaktır. İlişkiler Konu romantik ilişkiler olduğunda hayır diyememe riski her zaman vardır. İlişkinizi idare etmek adına pek çok zaman alttan almayı kabullenir, bazı şeyleri sineye çekersiniz. Ancak hayatın kırmızı çizgileri de vardır. Bu kırmızı çizgileri göstermekten, sesimizi çıkartmaktan korkmamamız gerekir. Yanlış kurulmuş ilişkilerde gün yüzüne çıkan sorunları kaybetme pahasına görmezden gelmek sıkça yapılan hatalardandır. Esasında hiç de bize uygun olmayan, kişiliğimizin ve hayat tarzlarımızın örtüşmediği insanlarla çatışmalı, duygusal yönden bizi doyurmayan ilişkilerin içine hapsolabiliriz. Çocukken doyurulmayan sevilme kasımız açık verdiğinden bir ilişkiyi sürdürmek zorunda hissedebiliriz. Bu insanlar çoğu zaman sizin açık veren sevgi kasanızın farkındadırlar ve görünürde sizin kasanızı doldurmaya çalışıyor gibidirler. Ama siz onların size zarar veren hal ve hareketlerini görmezsiniz bile. Onların her istediğine evet der, bazı kabullerle bu ilişkiyi hayatınızda alırsınız. Hayır diyerek kendi alanınızı korursunuz. Bu sadece kendi alanınızı korumanız anlamına gelmez aslında. Diğer insanlara da kendi sınırlarını hatırlatma konusunda yardımcı olur. İnsanların kendi sorumluluklarını bilmesi, nerede durması gerektiğini görmeye ihtiyaçları vardır. Hayır diyememek, başkalarının esiri olmanızdır. Yanlış kurulan iletişim bağları sizi özgürleştirmek yerine ayaklarınıza pranga takar. Hayır demek, ilişkilerin bir saygı çerçevesini alınması demektir. Siz hayır diyemediğiniz için size saygı ve sevgi duyan insanların yüzleşmeleri gereken başka gerçekler vardır ve bu sizin sorununuz değildir. Sizi gerçekten seven ve saygı duyanlar, siz hayır deseniz bile ne sıfatla olursa olsun yanınızda sizinle birlikte yürüyeceklerdir. Bir anlamda hayır kelimesini ilişkilerinizle ayrıştırmak için bir turnu soğuk kağıdı gibi kullanmalısınız. Turnusol kağıtları kimyada çeşitli maddelerin hangi özellikler barındırdığını bulmak için kullanılır. Örneğin bir asile batırdığınızda kağıtta oluşan renk değişimiyle o maddenin hangi özellikte olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Kendi hayatınızda kullanacağınız hayırlar da bu şekilde bir işle görebilirler. Hayır, gerçek iyiyi ve gerçek kötüyü ayrıştırmak için mükemmel bir araçtır. Evlilikler söz konusu olduğunda hayır demek çok daha karmaşık bir hal alır. Çünkü evlilikte artık iki kişi yoktur. Birlik vardır ve bu bir olma durumunun getirdiği karmaşıklık neye evet neye hayır denmesi gerektiği hakkında çeşitli durumlara yol açabilir. Evliliklerde şüphesiz iki tarafında sorumluluklarının bilincinde beraberce hareket etmesi gerekir. Bir tür dans gibi kimse kimsenin ayağına basmadan sürdürülen iki hayatın birleşip tek bir nehir gibi atmasıdır doğru olan. Kimin neyi ne kadar vereceği, evlilik öncesi sürdürülen tanıma döneminde her iki tarafında belirlediği şeylerdir. Burada bir dengesizlik söz konusu olduğunda ya da evliliğin ilerleyen zamanlarında bu dengesizlik fazla veren, fedakar tarafın isyanına yol açtığında kırılma başlar. İsyanın karşılığı yükselen öfkedir. Sınırların kaybolması her iki taraf için de hayal kırıklığına yol açar. Başta bu durumu kabullenen ve diğer tarafta talebine karşılık sürekli fedakarlık gören için yıkım daha da büyük olabilir. Mutlu bir birlikteliğin sınırları nasıl çizilir? Mutlu birliktelikleri kalıcı ve daha sağlıklı hale getirmek için eşinizle, sevgilinizle yaşadığınız sorunu çerçeveleyin. Sorunlar neler? Partnerinizin hayatınıza fazla müdahale etmesi mi? Evde kurulan düzene özen göstermemesi mi? Sizi kendi hayatının içine fazla dahil etmiyor oluşumu? Psikolojik sorbalık mı? Neler yaşıyorsunuz? Öncelikle sorunu netleştirin. Sorunu tespit ettikten sonra bu sorunu yaratan temel çelişkilerin nedenine odaklanın. Yanlış şablonlarla hareket ediyorsanız sevdiğiniz insanla kurduğunuz ilişkinin arazisinde yanlış sınırlar da çizmiş olursunuz. Eğer eşiniz, sevgiliniz sizi bir ebeveyn olarak algılıyorsa, sorumluluklarını size yıkması ve sizin de eş, sevgili olarak bunları üstlenmeniz gerektiği gibi yanlış bir inanca kapılıyor olabilirsiniz. Birbirinizin hayatında ne olduğunuz, nerede durmanız gerektiğini belirlemek, yanlış şablonların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Sadece sevilmek için bir ilişki sürdürülemez. Özünüzde yatan bir özgüvensizlikten dolayı, Hayatınızda birini tutuyor olmak bir başarı da değildir. Bu tıpkı temeline saatle bomba yerleştirilmiş bir binanın içine girip oturmaya benzer. Ama zaman ilerler, takıntılar, baskılar, tartışmalar belirdikçe temeldeki zayıflıklar gün yüzüne çıkmaya başlar. Size işaret eden yerler işte bu kalıplardır aslında. Bu kalıplara sarılmak, sizin takıntılı bir şekilde ısrar etmenize, büyük resmi gözden kaçırmanızda, aşırı kontrolcü davranmanıza yol açabilir. Tespit ettiklerinizi partnerinizle paylaşın. En önemlisi de bu konuda bir çözüme ulaşmanın beraberce mümkün olduğunun altını çizin ve temelde sevgi, saygı, dürüstlük varsa eğer bu konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Bir birey olmanın ne demek olduğunu hem kendinize hem de karşınızdakine hatırlatın. Yapıcı adımlar çoğu zaman sonuç vermese de denemeye değerdir. Daha büyük bir şeyi beslemek ve büyütmek adına bunu gönülden dileyin. İlişkinizi sürmek adına sahteliklerinin gözünüzü karartmasına izin vermeyin. Güzel duygularla inşa ettiğiniz bir birliktelik sizin adınıza bir sömürümlü aracına döndüğünde hayır demeyi bilin. Unutmayın, taviz tavizi getirir. Sizin mutlu ilişkinizi korumak adına kendinizden vereceğiniz her taviz, Karşınızdakinin yaşam bahçenizi bir adım daha atması demektir. Bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha. Ve özenli bahçeniz işte yok oldu. İlişkilerde sınır çizminin sizin için neyin kabul edilebilir ya da edilemez olduğunu belirlemek için kendinize şu soruları sorun. İlişkinizde hoşunuza giden ve gitmeyen şeyler neler? Partnerinizin hangi davranışları size saygı duymadığını hissettiriyor? Partnerinizin hangi davranışları size sevildiğinizi hissettiriyor? Hangi davranışlar karşısında mutsuz ve huzursuz hissediyorsunuz? Bu sınırların yanıtları belli başlı konu başlıkları üzerinde gezinir. İlişkide sınırların çizilmesi gereken belli başlıklarsa sizin düzenleme yapmanız gereken alanları gösterir. Bu alanlar şöyle sıralanabilir. Yaşam alanınız Ortak bir alanı paylaşıyorsanız, beraberce işbirliği içinde olmanız gerektiğini hatırlatın. Ev işlerinde gelir gider dengelerinin sağlanmasında, eksiklerin tamamlanmasında bir sınır ihlali varsa, dengeyi yeniden düzenleyici şekilde harekete geçmeyi önerin. Davranışlar. İlişki içinde saygının azalması, kullanılan dil ve kelimelerin içeriğinin olumsuz olması, davranışlarla ilgili sınırların kaybolduğunu gösterir. Küsmek, alınmak, tepkisiz kalmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak, fiziksel şiddet sınırlarının yeniden çizilmesinin başlıca işaretleridir. Partnerinizde davranışlarını ve bu davranışların onda yarattığı duygu ve düşünceleri ifade edin. Kişisel alan İki kişilik bir hayatı paylaşıyorken ayrı bir birey olarak sürdürmek istediklerinizden mahrum kaldığınızı hissettiğinizde kişisel alan sınırlarınıza giriliyor demektir. Yalnız kalmak istediğiniz zamanları yaratamamanız, kendi arkadaşlarınız ya da ailenize zaman ayıramamanız, sosyalleşmek için kendi planlarınızı gerçekleştiremiyor olmanız size bazı ipuçları verebilir. Mahremiyet İkili ilişkilerde korunması zor ve sıkça ihlal edilen alanlardan birisi de mahremiyettir. Derinde kendinize daha özel bir alan açma hissi doğaldır. Ve bu konuda sınırlar geçirgen bir hale gelebilir. İş hayatı arkadaşlar ya da diğer üçüncü kişilerle sürdürülen ilişkileri beraber olduğunuz insanla sürdürdüğünüz ilişkiden ayrı tutamamanız, bu konuda sürekli bir şeyleri paylaşma ve anlatmaya yönelik olarak zorlanmanız sınırlarınızın silinmek üzere olduğunu gösterir. Sağlıklı bir ilişkinin odaklanması gereken üç temel şey yakınlık, tartışmaları sağlıklı yapmak, ve ortak bir amaca inanmaktır. Sınırlar da bu odak noktalarının kaybolmaması için vardır. Mutlu bir beraberlik ancak bu şekilde sürdürülür. 10. Ay Çocuklar Tüm anne babaların en büyük arzusu, başarılı, güçlü ve mutlu çocuklar yetiştirebilmektir. Anne babalık kutsaldır. Onlar hayatlarından vererek çocuklarının mutlu ve güvenli olması adına ellerinden geleni yaparlar. Ancak bazen çocuk yetiştirme tarzındaki yanlış uygulamalar hedeflenen dileklerin yerine getirilmesi adına pek çok riski de barındırır. Anne babalar çocuklarını mutlu etmek adına sınırları belirlerken pek çok hataya düşerler. Özellikle daha küçük yaşlarda gelişen bir durumdur bu ve nihayetinde bu dönemlerde ekilen tohumlar yetişkinlikte yanlış meyvelerin toplanmasına yol açabilir. Küçük çocuklara hayır demek çok zordur. Onlar kendi özgür dünyalarında neyi isterlerse onu almanın yani hazzın peşindedirler. Bu hazzın ertelenmesi ise onların ağlayıp bağırarak bir tür istediğini koparma mücadelesine dönüşebilir. İstediklerini kabul ettirmek için bu yol çocukların sıkça başvurduğu bir yöntemdir. Küçük çocuklar ben merkezcidir ve dünyayı kendilerinin kontrol ettiğini düşünürler. Çocukluk dönemi kişinin aslında kendisinin kim olduğunu öğrendiği ve bütün bir ömür boyu üzerinde taşıyacağı kimliğini kazandığı dönemdir. Bu dönemde anne babanın çocuk üzerindeki yansımaları, kişiliğine ektiği tohumlardır. Bu kişiliğin oluşması için de anne babaların hayırları ve evetleri belirleyicidir. Bir çocuk neden sınırlara ihtiyaç duyar? 1. Çocuklar sınırlar vasıtasıyla çevreyi ve dünyayı öğrenirler. 2. Çevreye ve dış dünyaya yönelik davranışların ne olması gerektiğini öğrenirler. 3- İnsanlarla olan ilişkilerin çerçevelerini çizerler, nasıl iletişim kuracaklarını öğrenirler. 4- Kendi güvenliklerini sağlarlar. Küçük yaşlarda çocuklara öğretilen sınırlar, yetişkinlik döneminde kurulacak ilişkilerin daha korunaklı olması açısından kritiktir. Hayır kelimesine alışmayan çocuklar, kendileriyle ilgili sınırların farkına varamadan büyürler. Yetişkinlikte de oldukça geçirgen bir zar gibi kendilerine yönelen her şeye evet demek zorunda kalabilirler. Çocuğun sistemine sızan evet de virüsü hayatı ve insanları okuma noktasında yanılgılara kapılmasına neden olabilir. İyi ve kötüyü seçemez hale gelip kendilerini koruma noktasında sorunlara yol açabilir. Sınırlarını öğrenemeyen bir çocuk ilerleyen yaşlarda nerede durması neye hayır demesi gerektiğini bilemez ve yaşantısını dengeler üzerinde kurma becerisini edinemez. Çoğu zaman anne babalar küçük çocuklarını susturmak adına tavizler verirler. Ağlamasını, üzülmesin diyerek onlara her istediklerini sunarlar. Böyle bir durumda çocuk neyi öğrenir? Ben ağlarsam her istediğimi alabilirim. Bu isyankar tavır karşısında anne baba olarak direnmek kolay olmaz. Ancak sergilenmesi gereken güçlü duruş, tıpkı bir heykel inşa etmek için yoğrulan çamur gibidir. Çocuğun kişiliğinin sağlamlığı, anne babanın sergileyeceği güçlü duruştan gelir. Tartışmasız çocukların kendi dünyalarını keşfetmesi için özgür olması gerekir. Ancak sınırsız özgürlük edinen bir çocuk, büyüdüğünde aynı özgürlüğü başkaları tarafından bulamadığında hayal kırıklıklarıyla boğuşur. Sevgi ve ilgiyi koşulsuz olarak almalıdırlar. Ancak gerektiğinde hayır yanıtını duymaları, kendi bahçelerinin çitlerini belirlemeleri adına gereklidir. Çocuğunuzun tek ihtiyacı, Gerçekçi hayırlar duymaktır. Gerçekçi hayırları duyan bir çocuk, başkalarıyla kurduğu ilişkileri yönetme yeteneği kazanır. Ailenin korunaklı alanından dış dünyaya yönelen bir çocuk için yeni dünyada hayatta kalma becerisi, onun kişiliğinin omurgasının sağlamlığıyla mümkündür. Başkalarına hayır deme cesaretini de yine buradan alır. Kendisi için neyin iyi neyin kötü olduğunun ayrımını yapabilmesi, anne baba olarak, kendi sınırlarınızın tarifinden yola çıkarak ürülür. Nerede durması gerektiğini duyan bir çocuk, başkalarının da durması gerektiği noktaların olduğunun ayrımına da varabilir. Çocuklara hayır derken, neye hayır dediğinizi ayırt etmeniz önemlidir. Aşırı sert kurallarla ürülü bir dünyada kırılgan çocuklar yetiştirme ihtimali de vardır. Hayırlarınızı çocuğun yaşı, ihtiyaçları, becerilerine göre seçmelisiniz. Bunu ufak bir çocuk yüzüme öğrenirken uygulanan adımlar gibi hayal edin. İlk önce şişme kolluklarla sığın yüzeyinde durmaya çabalar çocuk. İlerleyen yaşlarda ise artık özgürce yüzebilecektir. Böyle bir durumda kolluklara gerek yoktur. Sınırları belirlerken sıkça düşülen kuyulardan birisidir. Eğer bir daha bunu yaparsan seni sevmem cümlesi. Bu cümle çocuğun yapmasını istediği şeyin karşısında büyük ve ağır bir bedel olarak belirir. Çocuk neyi seçti üzülecektir böyle bir durumda. Üstelik istediğini yaparsa annesinin sevgisini kaybedecek, eğer yapmazsa da gelişim fırsatını tepecektir. Bunun yerine, seni çok seviyorum ama bu konuda ısrarcı olursan, hafta sonu seni istediğin filme götüremem benzeri bir cümle kurmak, onun seçimlerini yönetebilme fırsatını hala onda tutmak demektir. Çocuğunuzun karar verme mekanizmasını büyük bir bedel karşılığında çalmaya kalkmayın. Onun yeteneklerini test edeceği, kendini sınayacağı alanları yaratın ve bunu yaparken sunduğunuz seçeneklerin adil olmasını sağlayın. Unutmayın, çocuklar kurallara ihtiyaç duyarlar. Disiplinli bir hayat ve başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurması için kurallar ve sınırlar gereklidir. Belirlenen kurallara uyulmadığında yaşanacak hayal kırıklıkları ile mücadele etmeleri de onlar için öğreticidir. Bırakın sonuçlarla yüzleşsinler tecrübelerinden iyi bir öğretmen olarak faydalansınlar. Çocuklara sınırlar nasıl çizilir? Çocuğunuzun yaşı ve gelişim düzeyine dikkate alarak sınırları belirleyin. Örneğin, 2 yaşındaki bir çocuğun sıkılıp ağlaması doğaldır. Bu konuda bir sınır koymaya çalışmanız, çocuğunuzun düzeyine göz ardı etmeniz demektir. Kendi sınırlarınızı çocuğunuza hissettirin ve ifade edin. Her an vaktinizi ona ayıramayabileceğinizi, Elbette yine yaş düzeyine uygun olarak kendinize zaman ayırmak istediğinizi ya da o an başka bir şeyle meşgul olduğunuzu ve ona daha sonra zaman ayıracağınızı ifade etmeniz çocuğunuzun sizin dünyanızın sınırlarını keşfetmesi bakımından önemlidir. Böylece çocuk için bir rol model de olursunuz. Çocuğunuzu sınırlarını anlatırken net ve tutarlı olun. Neyin neden yapılmaması gerektiğini iyi ifade edin. Sözlerinizde ve davranışlarınızda katı, sert, kırıcı, suçlayıcı ve cezalandırıcı bir tutum olmamasına özen gösterin. Çocuğunuzun olumlu davranışlarını övün. Sürekli yapmadığı ya da yanlış yaptığı şeylerden dolayı değersizlik hissinin oluşmasına yol açmayın. Olumlu davranışın onaylanması onun için pekiştirici bir işlev görebilir ve bu davranışların sürdürülmesi noktasında işe yarar. Sözlerinizi davranışlarınızla destekleyin. Örneğin çok fazla oyun oynayan çocuğunuzu uyardığınız halde, oyun başından kaldıramadığınızda bilgisayarını kapatın. Bunu bağırmadan, kızmadan yapın ve sadece davranışlarınızla söylediğinizi pekiştirdiğinizi unutmayın. Çocuğunuzun bir birey olduğunu asla unutmayın. Ona saygı duyduğunuzu ve anlamaya çalıştığınızı gösterin. Empati kurun ve onun ihtiyaçlarının neden kaynaklandığını anlamaya çalışın. Zorlandığınız durumlarda bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. Arkadaşlar, sizin için arkadaşlık neyi ifade eder? Kime arkadaş dersiniz? Arkadaş, zamandan bağımsız ve koşulsuz olarak bir değer alışverişinin temelinde olduğu, bu değer sevgi, saygı, değerli hissetme ve benzeri gibi şeylerdir ve yakınlık, bağlılık kurduğumuz kimselerdir. Arkadaşlıkta doğruluk, dürüstlük ve samimiyet vardır. Bağ kurduğumuz her insanla sınır ihlallerinin yaşanması olasıdır. Arkadaşlarımız da bunlardan ayrı değildir. Arkadaşlarınızla aranızdaki bağlılığı, güveni sersmamak adına uyumlu olmayı seçmeniz, diğer tarafınsa denetleyici rolünü arttırması, kurduğunuz ilişkideki dengeyi bozabilir. Bu dengesizliğin iyice yerleşik hale gelmesi, arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişkiyi şu hale sokar. Eğer uyumlu tarafsanız, Sürekli bir şeyleri yerine getirme ve sorun çıkarmama rolünü iyice giyinirsiniz. Karşı taraf ise sürekli bir beklenti içindedir ve siz bunları yerine getirdiğiniz müddetçe de gayet mutludur. Taraflardan biri sürekli manipüle ediliyor ve arkadaşlık kavramı altında kullanılıyor olabilir. İyi niyetin sömürüldüğü, içinin boşaltıldığı ilişkiler buna maruz kalan razı geldikçe sürüp gider. Peki sorun nerede çıkar? Eğer siz bir süreliğine uyumlu olma çabanızı bırakırsanız sizden bu beklentide olanların tepkisini çekersiniz. İşte sorun da burada çıkar. Arkadaşlık tarifini yaparken koşulsuzluk kelimesinin altını çizmek gerekir. Çeşitli nedenlerle yerine getiremeyeceğiniz beklentileri yapmamayı seçme hakkınız vardır. Ancak siz bunları ifade ettiğinizde karşı tarafın memnuniyetsizliği, öfke, kırgınlık, kızgınlık gibi duygular ortaya çıkıyorsa, Arkadaşlığınızın dengelerini yeniden gözden geçirme zamanınız gelmiştir. Kullanılan tarafın kazan kaldırması durumunda sömürücü kişi bir takım argümanlar geliştirir. Bunlar manipüle edici sözler ya da ifadelerdir. Hani arkadaşlık, bunu bana nasıl yaparsın? Arkadaşlığımıza biçtiğin değer bu mu? Cümleleri isyan ve öfkeyle dudaklardan dökülebilir. Gerçek arkadaşlıkta ihlal ve baskılara yer yoktur. Özgür bir arkadaşlıkta üzerinizde yaptırım uygulanması söz konusu değildir. Gerçek arkadaşlık bir rüzgar gibi eser ve hafiftir. Çatışmalar fikir ayrılıkları olmazsa olmaz belki de ama iki tarafta özgürce kendini ortaya koyar ve birbirine kendini dayatmaz. Bazı durumlarda arkadaşlarınız kendi sorumluluklarını sizin üzerinize yıkmayı deneyebilirler. Örneğin altına giremeyecekleri bir ödeme için sizden destek isteyebilir ya da kefil olup olamayacağınızı sorarlar. Sizin bu tarif karşısındaki ikerciklik tavrınızı alınganlık gösterip bunu bir test aracı gibi de kullanabilirler. En zor zamanında yanımda yoksun mesajı vicdanınızı esaret altına alabilir. Etkili bir silahtır çünkü ve sizi yakalaması da gayet muhtemeldir. Arkadaşlarınızın sınırlarınızı ihlal ettiğini nasıl anlarsınız? Sizi yapmak istemediğiniz bir şeye zorluyorlarsa, vicdanınızı harekete geçirecek sözlerle sizi ikna etmeye çalışıyorlarsa, sık sık üzüyor, kırıyor, kızdırıyorlarsa, sizden sürekli bir beklenti içindeyse, sorumluluklarınız size yıkıyorsa, sorun yaşadığınızda özelleştir yapmaktan kaçıyor ve sizi suçluluk duygusuna sürüklüyorsa, özelinize gereken önemi göstermiyor dedikodunuzu yapıyor, yalan söylüyorsa, kendinizi arkadaşınızın yanındayken rahatlamak yerine daha gergin oluyorsanız, arkadaşınızla birlikteyken bedensel ve psikolojik olarak bir takım rahatsız duygular hissediyorsanız, arkadaşlarınıza dair sınırlarınız kaybolmuş demektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var. Bu durumlar dönemsel ya da anlık olarak yaşanabilir. Dostum ve arkadaşlı gereği bazı şeylere tolere etmekte gerekir ancak bunlar süreklilik arz ettiğinde hayır demenin yollarını bulmanız gerekir. Peki arkadaşınızla bu gibi durumların oluştuğunu fark ettiğinizde ne yapacaksınız? Ona nasıl hayır diyeceksiniz? Öncelikle yaşadığınız deneyimi sakince düşünün ve değerlendirin. Sebep sonuç ilişkilerini gözden geçirerek problemi net bir şekilde ortaya koyun. Beklentilerinizi arkadaşınıza anlatırken kullandığınız kelimelere özen gösterin. Yargılayıcı ve suçlayıcı bir tavırla hareket etmeyin. Seninle yaşadığımız bu olay bana kötü hissettirdi. Ya da sen böyle yaptığında ben bunu düşünüyorum gibi karşılıklı bir etkileşimden kaynaklanan şeyleri görmesini sağlayın. Yaşananları bir güç savaşına dönüştürmeyin. Daha da önce belirttiğimiz gibi... Arkadaşlarınız da sizden hayır kelimesini duymaktan ilk etapta hoşlanmayacaklardır. Onların kızması, öfkelenmesi, sizi de benzer duygulara sürüklemesin. Sakince durumu özetleyip anlaması için zaman verin. Kararınızın arkasında durun. Ne olursa olsun bu konudaki güçlü duruşunuz onun kendi sınırlarını yeniden çizmesine yardımcı olacaktır. Ne istediğini bilmeniz, neyi yaşamak istemediğinizi de belirler. İyi gün dost olarak anılma kuşunuza gitmeyebilir ancak sınırlar konusunda yaşanan yanlış şartlanmalara kapılmamak gerekir. Kendinizi net ve dürüst bir şekilde ortaya koymanız sağlam arkadaşlıkların gelişmesini teşvik eder. Bu gibi durumlarda üzerinde durmanız gereken kaleniz bu olmalıdır. Sevgi ve bağlılıktan uzak çıkar ilişkisine dönmüş bir ilişkiyi yıkılmamak adına sürdürmeye çalışmak kırılgan bir zeminde yürümekten farksızdır. Elinde sonunda o buz tabakası kırılacaktır. Memnun etme çabasının yarattığı gerilim, huzursuz bir iletişim doğurur. Sürekli evet diyen taraf için bu gerilim sürdürülebilir değildir. Kendinizi bu tip bir gerilimden uzak tutmak, istediklerinizi aranızdaki bağlılık gereği dürüstçe ifade etmekle mümkündür. Arkadaşlığın özündeki dürüstlüğün bir gereği olarak bunu yapma hakkınız vardır. Elinizden geleni yaptığınız ve sınırlarınızı yeniden inşa etmeyi başaramadığınızda ise en iyi çözüm uzaklaşmaktır. Çünkü bazı arkadaşlıklara hayır demek gereklidir. Akıllı yaşama sanatında Baltazar Gracian bakın ne diyor? İnsanın hayattaki büyük derslerinden biri kendini frenlemeyi bilmesi, daha da önemlisi ise kendini bazı işlerden ve insanlardan yoksun bırakmayı öğrenmesidir. Değerli zamanımızı iyi bitiren önemsiz uğraşlar vardır. Sizi ilgilendirmeyen, üstünüze vazife olmayan işlerle meşgul olmak, boş durmaktan daha yanlıştır. Özenli bir insan, başkalarının işlerine müdahale etmemeli, diğerlerinin de kendi işine karışmalarını engellemelidir. İnsan önce kendi işiyle ilgilenmek zorundadır. Herkese yararlı olmak zorunda değildir. Arkadaşlar için de aynı kural geçerlidir. Arkadaşlarınızın verdiklerini kötüye kullanmamalı veya verebileceklerinden fazlasını istememelisiniz. Özellikle kişisel ilişkilerde her şeyin fazlası zarardır. Bilgece ve ölçülü bir yaklaşım herkesin iyi niyetini ve itibarını en iyi biçimde korur. Böylece dostluğun nimetleri de zamanla yıpranmaz. Böylece hem en iyi seçebilecek deha ve özgürlüğe sahip olur... Hem de beyninin yazılı olmayan kurallarına asla ters düşmezsiniz. İş hayatı Biz hayır demeyi, işim var demeyi, olmaz demeyi beceremeyen insanlarız. Yorgunluğumuz bitmez bizim. Reşat Nuri Güntekin. İş hayatında hayır diyememek, sorumlulukların sınırlarının iyi çizilememesinden doğar. İş yaşamında sınır ihlalleri farklı alanlarda olabilir. 1- Sorumluluklarınız ve becerilerinizle ilgili yöneticilerden kaynaklanan ihlaller. 2. Özel hayatınızla ilgili ihlaller. 3. iş arkadaşlarınızın ihlalleri. 4. Kendinizden kaynaklanan sınır ihlalleri. Peki iş yaşantısında sizin hayır diyememenizin getirdiği sorunlar nelerdir? Fazla sorumluluk alıyorsunuz? Her projede, her alanda kendinizi göstermek gibi gereksiz bir çabanız mı var? Fazla mesai kavramını abartmış olabilir misiniz? Hayatınızda iş dışında başka nelere yer açıyorsunuz? İşkolik olabilir misiniz? Önceliklerinizi belirleyemiyor ve zamanı yönetme konusunda tuzaklara mı düşüyorsunuz? Nelere hayır diyemiyorsunuz? Hayır diyemediğinizde nelerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz? İş tanımınızın dışına çıkan şeyler var mı? Yöneticiniz üzerinizde güç gösterilerinde mi bulunuyor? Bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışın. Bunlar sizin dışınızda üzerinizde kontrol mekanizmaları kurmuş kişilerle, bu kişi siz de olabilirsiniz, yeniden yapmanız gereken düzenlemeleri işaret eder. Sınırlarınızı zorlayan kişi patronunuz olduğunda sizin için bazı riskler belirir. İşinizi kaybetme, hayalini kurduğunuz terfiyi ya da primi alamama gibi korkular sizi kendinizden çok daha fazlasını vermeye itebilir. Kendinize yeterince zaman ayıramaz, tüm yaşantınızın merkezine işinizi koyabilirsiniz. İş yaşantısında sık sık yaşanır bu durum ve sonuçta burnout dediğimiz tükenmişlik sendromunu tatmak zorunda dahi kalabilirsiniz. Tükenmişlik sendromu, kişinin işle ilgili kendisinden beklenen şeylere hayır diyemediği durumda ortaya çıkan kaçınılmaz bir sondur aslında. Aşırı iş yükünün getirdiği yoğun stres, bir süre sonra enerjinin tükenmesine, hayattan keyif alamamaya ve sürdürülerin işlerin layıkıyla yerine getirilememesine neden olur. Tükenmişlik sendromuna tutulmamak için nelere hayır demeniz gerekir. Bilirsizliğe hayır deyin. Hayattaki ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir işte çalışırız. Para, manevi tatmin, hayatı anlamlandırma gibi pek çok şeyle iç içe geçmiştir bu beklentiler. Beklentilerin karşılanması noktasındaki belirsizlikler sizi ruhen tüketir. Yaptığınız bir işten ne kadar ödeme alacağınızı bilmek, fikirlerinizin önemsendiğinin bilincinde olmak, değer hissetmek istersiniz. Bunları netleştirmek adına taleplerde bulunmak, motivasyonunuzu kaybetmemek adına gereklidir. Mobbing'e hayır değil. Mobbing yani yıldırma iş dünyasında oldukça yoğun karşılaşılan durumlardan biri. Denetleyici güç olma isteğinde ısrarlı, kötü niyetli, aşırı denetleyici kimseler tarafından yapıldığı belirlenen mobbing de mağdur genellikle hayır diyemeyen, özverili, yaratıcı, başarılı olmayı amaçlayan ve güvenilir kişiliklerdir. Mobbing, depresyon, anksiyeti, uykusuzluk gibi ciddi psikolojik süreçlerin gelişmesine neden olur. Yöneticilerden daha çok çalışanları esir alır. Neler Mobbing'e girer? Çalışan hakkında didikodu yaymak, yapılan işe engellemeyen çalışılması, yok sayılma, küskünlük, lakap takma, sürekli suçlama ve eleştirme, cinsel istismar ve taciz, tehditvari konuşmalar, iş sorumluluklarının dışında şeylerin yaptırılmaya zorlanması, aşağılama, hakaret ve küçümseyici davranışlar. Mobbing ciddi anlamda yıpratıcıdır. Hukuki olarak da bugün artık çeşitli yaptırımları vardır. Ortak Değerler Para kazanmak, ihtiyaçlarımızı tamamlama zorunluluğumuzun olması, çalışma hayatında bir takım değerlerin varlığını ortadan kaldırmaya gerekçe değildir. Faydalı olmak, üretim süreçlerinde bir rolünüzün olması, hem çalıştığınız kuruma hem de kendi hayatınıza anlam kazandırmak önemlidir. Çalıştığınız yerle aynı değerler uğruna savaşmıyorsanız, etik olarak kendinize uygun düşmeyen durumların bir parçası olduğunu hissediyorsanız, Hayır demeniz gerekir. Yöneticileriniz, kapasiteniz ve becerileriniz konusunda sizden yüksek beklentiler içinde olabilir. Yapamayacağınız görevleri yapmak zorundayken bulabilirsiniz kendinizi. Deneyim ve tecrübelerinize göre size aşan ve yapamayacağınız bir sorumluluğun size yüklenmesine hayır demelisiniz. Eğer bu sorumluluklar görev tanımınızı da aşıyorsa bunu yöneticinize belirtmeniz gerekir. İş hayatında çalışma arkadaşlarınızla sınırlar konusunda yaşayabileceğiniz sorunlar neler olabilir? Çalıştığınız kurumda genelde sorumluluk üstlenmekten kaçınan ya da kendi yerine getirmesi gereken işleri başkasına yıkmaya çalışan birisi tarafından esir alınmış olabilirsiniz. Eğer her şeye yeterim, yanlış inancına sahip birisiniz, itiraz etmez ve kabul edersiniz. Ancak kapasiteniz nihayetinde sınırlıdır. Aldığınız sorumluluğu yerine getirmeniz için enerji, zaman, fiziksel ve zihinsel olarak çaba harcarsınız. Üstelik bunların yanı sıra işi hakkıyla da yerine getirmeniz gereklidir. Sırtınızdaki küfenin alabileceği yük bellidir ve siz hayır demediğinizde küfenize sürekli bir şeyler koyanlar varsa altında kalmanız muhtemeldir. Bunun cezasını başkaları değil siz ödersiniz. Korku ve kaygılardan dolayı sorumluluk almaktan kaçınan arkadaşınızı sürekli koruyucu bir tavır sergiliyor olabilirsiniz. Ya da iyi niyetiniz suistimal ediliyorlar olabilir. Arkadaşlarınız söz konusu olduğunda dikkat etmeniz gereken şey, onların sınırlar konusundaki yanlış yönelimleri kadar sizin de sınırlarınızın geçirgen bir halde olmasıdır. Yardımsever olmak güzeldir. Beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızla işbirliği içinde olmanın, hem kendiniz hem de ortaya koyduklarınızı geliştiren ve büyüten bir işlevi olmalıdır. Çalışma hayatının zaman zaman çok yoğun ve yıpratıcı olduğu bir gerçek. Kurumsal bir yerde olsa kurduğunuz bağ ve sadakat sizin oranın bir çalışanı olduğunuz gerçeğini de değiştirmiyor. Dolayısıyla iş yaşamında sunacağınız fedakarlığın da bir sınırı olmalı. Kendinizle ilgili sınırları çizmediğinizde nelerle karşılaşabileceğinize bir bakalım. Fedakarlığın boyutlarını abarttığınızda özel hayatınız ihlal edilmeye başlar. Ailenizle, sevdiklerinizle ya da tek başınıza geçirmeye ayıracağınız zamanı işinize ayırmaya başlarsınız. Sürekli mesaiye kalmak, hafta sonu raporlarla ve dosyalarla boğuşmak zorunda kalır ve kafanızda sürekli işle yaşayan bir hale gelirsiniz. Aslında bunu siz yaparsınız. Siz hayır diyemediğinizde yaşamınızdaki diğer alanlar, İş hayatınız tarafından işgal edilir. Düşünün, yaşam bahçenizin bir kısmını kaplaması gereken iş yaşantınız, tüm bahçeyi işgal edecek bir boyuta geldi. Böyle bir durumda da sizin yeni ekecekleriniz için uygun toprak parçası kalmayacaktır. Üstelik büyütülen sağlıksız ve verimsizse ruhsal dünyanız da bundan nasibini alacaktır. Yoğun tempoda çalışmak, geç saatlere kadar iş kovalamak sağlığınızı da bozmaya başlar. Fiziksel ve psikolojik olarak yıpranırsınız. Üstelik çalışırken yaşadığınız stres ve gerginlik, etrafınızdaki insanlarla kurduğunuz ilişkileri de olumsuz etkiler. Çok sık rastlanan bir durumdur. Zorlayıcı bir iş gününden eve döndükten sonra üzerimizdeki kirli pası eşimize çocuğumuza dökebiliriz. Stres altındayken içimizde biriken öfkeyi yanlış kişilere yönlendirebilir, ve onları üzebiliriz. Hayır diyerek altından kalkamayacağınız diplerin altına girmemiş olursunuz. Örneğin, belli bir bütçe karşılığında yapmanız gereken bir iş teklifi aldınız. Üstelik iş teklifini getiren kişi de sizin oldukça yakın bir dostunuz olsun ve size ricada bulunsun diyelim. Sizi kabul edip etmeyeceğinizi sorduğunda birçok motivasyonla ne diyeceğinizi düşünürsünüz, değil mi? Peki neleri gözden geçirirsiniz? Öncelikle teklifi getirenin yakın dostunuz olması ve üstelik de ricada bulunması nedeniyle çoktan cebinizdeki hayırların bir kısmı yanlıştır bile. Arkadaşınıza kırmaktan, onu geri çevirmekten dolayı hissedeceğiniz mutsuzluğun emareleri içinizde bir yerlerde belirmeye başlamıştır hatta. Sunduğu teklif karşılığında verilecek bütçe fena da değildir. Ama işe baktığınızda epey yorucu bir mesele olduğunu anladınız. Böyle bir durumda evet demeniz, sizin yapılması gereken işi zamanında yapamama, yeterince iyi yapamama gibi sonuçlarla uğraşmanıza yol açabilir. Üstelik aracı arkadaşınızı da size kefil olduğu için zor durumda bırakabilirsiniz. Üstüne üstlük, eğer yaptığınız işle ilgili en azından o alanda tanınıyorsunuz, bu sizin için negatif bir algı da yaratır ve muhtemelen sizin çalışma stiliniz artık bu şekilde anılabilir. Hayır demenin bazı anlarda faydaları tahmin edemeyeceğinizden de büyük olabilir. Eşinizi dostunuzu kırmamak adına söylediğiniz evetler, sizin emek vererek inşa ettiğiniz kişilik değerlerinizi ve mesleki bilinirliğinizi zedeleyecek sonuçlar doğurabilir. Hayır diyerek ayrıca gereksiz bir stresten de kurtulmuş olursunuz. Yapabileceklerinizin seçimi sizin elinizde. Kimsenin elinize tutuşturduğu seçenekleri yapmak zorunda hissetmeyin. Kendi yapabileceklerinizin farkında olmanız ve bunu aynı zamanda da yönetebilmeniz size mutlu ve başarılı bir hayatın kapılarını açar. Kendinize hayır diyebiliyor musunuz? Hararet nardadır, saçta değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değildir. Hacı Bektaş Veli Kendini bil. Apollon tapınağının kapısında yazar bu cümle. Dünyanın sayılı tapınakları arasında sayılan kutsal bir yol üzerinde kurulmuş bu yerin kapısında. Sizce neden bu cümle yazar? İnsan dar sınırlarda yaşar. Biyolojide homeostasis kavramını özetleyen bu cümle Canlıların fizyolojik olarak vücutlarında meydana gelen her türlü değişikliğe karşı var olan dengenin korunması anlamına gelir. Bedenimizde iç mekanizmalarımızda işleyen bu kanun aslına bakarsanız dış dünyamızda da çalışır. Yaşamımız bir denge içinde sürdürülmelidir. Aşırı uçlarda yaşamanın bedelleri vardır. Kendi kendimize de hayır deme zorunluluğumuz var. Abartılı yönelimler, aşırıya kaçan davranışlar, Sınırları evveli olmayan arzular, takıntılar, yanlış yürünen yollar kendi kendinizin içsel sınırlarını zorlamaktan ortaya çıkar. Oldurmaya çalıştığımız her şey, zorladıklarımız hem bedensel hem de ruhsal olarak erozyona uğratır bizi. Kendinize hayır diyemediğiniz noktalar var mı? Bunlar neden kaynaklanıyor olabilir? Yoksa öz denetim yoksulluğu mu çekiyorsunuz? Yaşam boyunca sahip olmamız gereken özelliklerden biri öz denetimdir. Başka bir ifadeyle kendi kendimizi denetleme, kontrol altında tutma, aşırı ve zararlı olandan kaçınmadır. Hayır diyememenin nedenlerinden birisi de geliştirilemeyen öz denetim yoksunluğudur. Öz denetiminiz yoksa belli amaçlara uğruna hayır demekten uzaklaşırsınız. Örneğin zararlı alışkanlıklar, aşırı yemek, aşırı spor Aşırı çalışma gibi yönelimler üzerinizdeki kontrolün kaybolduğunun habercisidirler. Tüm bunlara evet dediğinizde denetleme imkanını yitirir ve kendinize kısıtlayarak bir anlamda kendinize hayır diyemezsiniz. Hayır demek reddetmek değil, sahiplenmektir. Kendi sınırlarınızı belirlemek ve kendi benliğinizi sahiplenmektir. Kapasitenizin yeterince farkında mısınız? Her anlamda kapasitenizin farkına varın. Yapabileceğiniz işler için zihinsel ve fiziksel ilişkiler içinde duygusal bir kapasiteniz var. Kapasitenizi aşmaya zorlayan her şey için hayır kelimesini kullanmaktan korkmayın. Geçmiş deneyimlerin esiri mi oldunuz? Hayatta yolumuza taş koyan engel kendimizde olabiliriz. Kendi sorunlarınızla, bulanık düşüncelerinizle meşgul olduğunuzda geçmişe takılıp kalır, ve içinden geçtiğiniz zamanı izleme becerinizi yitirebilirsiniz. Zaman zaman hepimiz geçmişin kuyusuna ineriz. Can sıkıcı şeyleri bulur ve onlarla oyalanmayı tercih ederiz. Bize bunu kimse dikte etmez. Ancak kendimizle verdiğimiz mücadelede başarısız oluruz. Kendimizden doğan olumsuz duyguların ve yönelimlerin farkına varıp bunları ayrıştırmak için yerine getirmemiz gereken cesareti gösteremeyiz. Ancak bu büyük sorumluluktur kendimiz için yapmamız gereken bir sorumluluk. Sizin için hayır demek, kusursuzlukla eşdeğer mi? Kendimize yönelik geliştirdiğimiz kusursuz olma takıntısı, hayırlarımızı engelleyebilir. Kendimizi bir süper kahraman peleriniyle hayal etmek oldukça havalıdır. Ancak yere çakılma ihtimalimiz oldukça yüksektir. Yaşamın her alanında, her an, herkesi edebilecek kadar kusursuz olmadığınızı kabullenmeniz, sizi her evet dediğinizde üzerinize alacağınız yüklerden kurtarır. Kendinizi bu rol modele fazla kaptırdığınızda büyük bir yanılsamaya düşersiniz. Kendinize yönelttiğiniz acımasız tavra hayır diyemiyor musunuz? Kendimize hayır demekte çok zorlandığımız noktalardan biri de kendimize yönelttiğimiz iç gözlerimizdir. Bu iç göz, bazen kontrolden çıkar ve kendi kendimizi gereksiz ve aşırı düzeyde eleştirmeye başlarız. Çoğu zaman başkalarına söylemeye cesaret edemediğimiz en sert kelimeleri kendimize yöneltir ve yıpranırız. Başkasına nazik olma çabalarımız nereye kaybolur da zalimce kendimizi yargılar ve suçlarız? Çok klasik bir örnektir ama bu gibi durumlarda içimizdeki çocuğa sarıldığımızı hayal etmek, Kendimize karşı takındığımız acımasız tavrı sona erdirmede oldukça etkilidir. Zihninizi susturamıyor musunuz? Aşırı düşünme de kendimize hayır demekte zorlandığımız şeylerden biridir. Yapılan çalışmalara göre gün boyunca zihnimiz ortalama 70 bin düşünce üretir. Aşırı düşünme, panik, kaygı, stres gibi olumsuz duyguları tetikler. Düşüncelerin esiri olduğunuzda ise, anda kalmaktan ve yaşamın tadını almaktan uzaklaşırsınız. Zihninizi dinginleştirmenin yollarını kovalayın. Spor, hobiler, yürüyüş ve kendinizi arıtacağınız aktiviteler. Bazen de sadece durmak ve bir manzara seyretmek. Kendinize hayır diyemediğiniz şeylerin altında yatan nedenler neler olabilir? Bunlar sizde ne gibi duygulara ya da davranışlara yol açıyor? Bunları fark edin. Sizi aşırı kaygılı, öfkeli, üzüntülü ya da depresif hissettiren şey nedir? Bedeniniz ve ruhsal dünyanızdaki yansımalar sizin duygularınızdır ve duygularınız bir şeyler olduğu için ortaya çıkarlar. Peki duyguları ortaya çıkaran şey nedir? Örneğin üzgün olduğunuzda mı gece yarısı dahi olsa buzdolabının kapağını açmaya yöneliyorsunuz? Yeme dürtünüzü alevlendiren şey üzgün olmanız değilim. Peki üzgün olmanıza neden olan şey ne? Bu sizin zihninizde takıldığınız ya da belki de büyüttüğünüz aşırı bir düşünce olabilir mi? Ne hissettiğinizde alkole sığınma ihtiyacı duyuyorsunuz? Örneğin öfke duygunuzu yatıştırmanın size göre en etkili çözümü alkol almak mı? Peki sizde öfke yaratan durum ne? Gün içinde patronunuzla sürekli didişmeniz mi? Eşinizin sizi anlamaması mı? Maddi kaygılar mı? Sorunların köklerini bulmak, onları çözmek için de adım atabilmenizi sağlar. Farkındalık geliştirmek, iyileştirici bir tavırla sorunların üzerine gitmek, size zarar veren yönelimlere de bir anlamda hayır demenize yardımcı olacak büyük bir adımdır. Kendinize dair kontrolünüzü yitirdiğiniz anları keşfedin. Hayır demekte zorlandığınız şeyler aslında içsel olarak sizin kendinizde bir şeyleri eksik, sorunlu ve yanlış görmenizle ilgilidir. Aslında bir anlamda ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi gizleme çabasıdır. Peki neye ihtiyacınız var? Sizi bu türdülere yönelten temel gereksinimleriniz neler? Sevilmek mi istiyorsunuz? Yalnız kalmaktan mı korkuyorsunuz? Ya da kaygılarınız belli durumlarda kontrol edilemez hale mi geliyor? Karşılaşabileceğiniz olumsuzluklardan uzak durmak için sığınacağınız limanlar belki de yanlış limanlardır. Onlar belki de temelde size ihtiyacınız olan şeyleri vermeyecekler. Siz bunlara evet derken gerçek ihtiyacınız olan şeyleri elinizin tersiyle itiyor olabilirsiniz. Kendinize hayır diyemediğiniz şeylerin hayatınız üzerindeki yansımalarını okumak belki de bunlardan vazgeçmeniz için en etkili yöntemdir. Çünkü aşırılık her ne şekilde olursa olsun başka bir yerde zayıflık getirir. Fazla yemek yerseniz sağlığınız bozulur. Kendinizi sanal dünyaya çok kaptırırsanız, ilişkilerinizi zedelersiniz. Zamanı doğru yönetemediğinizde çuvallarsınız. Aşırı para harcarsanız, ay sonunu getiremezsiniz. Bunlarla yüzleşmek, belki de kendinize nelerde hayır demeniz gerektiğini size doğru bir şekilde anlatır. Hayır diyememe sorununuz yakınlarınızdakiler için de bir külfettir. Sorun yaratacak düzeyde evet deme alışkanlığınızın olması sizi gerçekten seven ve destekleyen insanların gözlerinin sürekli üzerinizde tutulmasına yol açar. Elbette onların en büyük derdi sizi korumak ve üzülmenizi engellemektir. Ancak sizin evetleriniz onları da kuşatır. Üzerinizde sizi kontrol edici ve engelleyici tavırlar hissetmenize neden olurlar. 11. Nasıl hayır dersiniz? Dünyanın en güçlü adamına hayır demek kolay bir iş değildir. Ama bazen de o üstün kişinin saygısını elde etmenin tek yolu haddenizi aşmaktır. House of Cards dizisinden Şablonlardan kurtulun Hayır deme sanatını icra etmenin incelikli yolları vardır. Doğruluğunu sorgulamadan inandığınız şablonlar yüzünden hayır demeyi kötü ve yapılmaması gereken bir şeymiş gibi üzerinize yapıştırmış olabilirsiniz. Oysa hayır demek Sunduğunuz büyük bir hediyedir. Hem kendinizi hem de başkalarına. Hayır demeyi öğrenmek için nelere hayır diyemediğinizi bulun. Sizi rahatsız hissettiren durumlar, maddi ve manevi olarak sizi doyurmayacak teklifler, aşırı beklentiler, enerji vampirleri. Öncelikle kişilere ve hayır diyememe nedenlerinizi belirleyin. Sizin hayır diyememe nedeniniz aşağıdakilerden hangisi? Bir şey rica edildiği için birisi yardımına ihtiyacım var dediği için, çıkıntılık yapmamak ve uyumsuz olmamak için, insanları kırmamak için, merhamet ve vicdanım ağır bastığı için, kaybetmekten korktuğum için, diyette olmama rağmen ikramı reddedemediğim için, kötü insan olarak yaftalanmamak için. Hayır diyemediğiniz şeyler sizi hapseder. Doğru olduğuna inandığınız yanlışlar, Samimi bağlarla kurduğunuzu düşündüğünüz ilişkiler, gereksiz yükler ve duygusal çalkantılarla hayatınızı tıka basa doldurmuş olabilirsiniz. Oysa hayır demek sizin hayatınızı tıkayan fazlalıkları seçip ayırmanız demektir. Hayır demek hayat yolunuzda önünüze gelecek yeni şeylere evet demektir. Hayatta kalmak için kullandığınız ve işe yarar sandığınız yöntemler çoktan paslanmış olabilir. Düzgün sandığınız ilişkiler çoktan ömrünü doldurmuştur belki de. Siz alıştığınız ama sürdürmek istemediklerinizi terk ettikçe ve hayır dedikçe hayatın dengesi gereği sizin için de yeni fırsatların değerlendirilebilme olasılıklarını hayatınıza dahil etmiş olursunuz. Unutmayın, hiç kimse ya da hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Kötü olan bir şey yoktur. Yeni vardır ve yeniye alışmanız için geçirmeniz gereken zaman. Hayır deme nedeniniz yeniliğe duyulan korkudan kaynaklanıyor olabilir. Kötü de olsa alıştığınız bir düzeni, rahat rahat yayıldığınız konforu terk etmek size zor gelebilir. Günümüzde pek çok ilişki ne yasık ki sırf bu nedenlerle sürdürülmeye devam etmektedir. Sürekli sizi zorladığı, ezdiği ve kötü davrandığı halde birini terk etmeme gerekçeniz Yeni biriyle yeni bir şeylere başlama korkusundan kaynaklanıyor olabilir. Bu hapsedici bakış açıları sizin gelişiminizi de engeller. Hangi yaşta olursa kullanım kişiliğimiz her an gelişmeye devam eder. Ve siz hayır demedikçe kendiniz için gereken gelişim fırsatlarını ters etmiş olursunuz. Mutsuz olduğunuz halde terk edemediğiniz işinizi, sırf yeteneklerinizi yeterince geliştiremediğinizi düşündüğünüzden erteliyor... Sonla dert çekmek zorunda kalıyorsunuzdur belki. Bu da yine sizin gelişiminizin önünde çektiğiniz bir settir. Yeni bir iş, yeni bir dil, yeni yetenekler demekse eğer kendinizi bundan sakınmak yerine öğrenmenin ve gelişmenin iyileştirici gücüne bırakmalısınız. Sınırlarınızı zorlamadan potansiyelinizi görmeniz imkansızdır. Korkularınız yükselmenizi engellemesin. Uyumlu olmak adına üstlenilen sorumluluklar pahalıya patlar. Uyumlu davranının zaman zaman kendini sorgulaması kaçınılmazdır. İçinizden gelmediği halde sırf uyumlu olmak adına yaptıklarınız yüzünden içinizde hissettiğiniz olumsuz duygular, kurulan ilişkilerde zaman içerisinde yaşanacak kırılmanın da habercisidir. Boyun eğmek ve kendinizi mağdur gibi görmekten vazgeçin. Bu hayatınızı dengeli yaşamadığınızı gösterir. Sürekli karşı tarafın beklentilerini karşılamaya yönelik bir hayat yaşıyorsanız nasıl dengede durabilirsiniz ki? Bir taht revalenin bir ucuna oturmuş bir filin karşısındaki kuş nasıl dengeyi sağlayabilir? Baskı, işgal ve denetlemeler hayatınızdaki fil gibi ağırlığı her zaman kendi tarafına çekecektir. Sizin bu alışverişte göstereceğiniz çabalar ancak o filin orada oturmasına hizmet eder. Otomatik düşünceleri bırakın. Zihnimiz işlevi olsun olmasın, 70 bine yakın düşünce üretiyor demiştik. Adeta bir düşünce fabrikası harıl harıl çalışıyor. Bu düşüncelerin hangilerinin işimize yaradığını, hangilerinin yaramadığını, aksine hayatımızı zorlaştırdığını yeterince fark edebiliyor muyuz peki? Zihnimizde oluşan düşünce baloncukları sürekli konuşur. Neyi yapacağınızı, neyi seveceğinizi, Neyi söyleyeceğinize, nasıl hissettiğinize dair onlarca baloncuk. Bu düşünce baloncuklarının bazıları sizi kendi içine hapseder ve dışına çıkamayacak hale getirir. Anında beliren ani refleksler gibidir bunlar. Temelleri çocukluğunuza, aile yaşantısına uzanır. Bu düşünceler ne derse desin siz onların sizi yönlendirme şeklinden kendinizi kurtaramazsınız. Hatta hiç fark etmezseniz bile. Zihninizde beliren bu otomatik düşüncelerin nasıl geliştiğini yukarıdaki bölümlerde anlatmıştık. Hayır demeye uzanan yolun önemli taşlarından biri olan otomatik düşüncelere takılmamayı öğrenmeli ve geliştirmelisiniz. Bunlar sizin güzel bir orman gezinlisinde ayağınızın takıldığı çukurlar gibidir. Sürekli sendeler ve gezinin tadını çıkaramazsınız. Bu çukurları kapatmak hayat yolculuğunuzun dengeli ve keyifli seyri için gereklidir. Önceliklerinizi belirleyin. Hayattaki önceliklerimizi belirlersek, bunların dışında kalanlara gülümseyerek hayır demek daha da kolaylaşır. Stephen Covey İstemeyerek söylediğiniz evetler hayatınızdan çalar ve başkaları için yaşayan bir hizmetkara dönüşürsünüz. Hizmetkar kostümünü size giydirmemeleri adına kendi yaşam sınırlarınızı ve önceliklerinizi belirlemeniz gerekir. Aksi takdirde, İstemediğiniz şeylerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızdaki öncelikleri belirlememek, enerjinizi tüketen şeylerin sürekli etrafınızı sarmasına neden olur. Enerjimizi en çok tüketen alışkanlıklar arasında yaşanan her durumu kişisel algılamak, geçmişe takılıp kalmak, aşırı stres, aşırı düşünce, çözüm değil suçlu kovalamak, dedikodu yapmak gibi şeyler sayılabilir. Kendinize bir liste yapın. Elbette hayat sert ve katı kurallarla örülmez. Her zaman sürprizlere açık olmak ve olağan akışında yaşamak gerekir. Aşırı planlı, programlı olmak, rutinin içinde kalmanıza ve yaşamdan bir süre sonra keyif almamanıza yol açar. Ancak sorumluluklarımızı belirlemek ve bunların dışında kalanlara da her zaman açık kapı bırakmak lezzetli bir yaşam için gereklidir. Aslında bu isteği yapmanın incelikli bir yolu da, Hayatınızın işgal altındaki yerlerini keşfetmenizden geçer. Kim kontrolünüz dışında hangi şeyleri çalıyor? Hayatta nelere hayır diyemiyorsunuz? Önce hırsızları tespit edin. Daha sonra kontrolünü kaybettiğiniz yerlerin kumandasını tekrar ele alın. Hafta sonu en azından bir günü tamamen kendinize mi ayırmak istiyorsunuz? Ya da yazacağınız kitabınızla ilgili yoğun bir şekilde çalışmanız lazım. Ama arkadaşlarınızdan bir türlü fırsat bulamıyor musunuz? Duygusal olarak manipüle mi ediliyorsunuz ve sümürü batağına mı çekiliyorsunuz? Hepimizin hayatında işgal ediciler vardır. Ailemiz, eşimiz, sevgilimiz, arkadaşlarımız, alışkanlıklarımız, zor durumdaki insanlar, çocuklarımız, patronumuz, iş arkadaşlarımız, özel bağ kurduklarımız. Bunlardan bazıları hayatımızdaki konumları gereği özel ve değerli olsalar da, Zaman zaman sınırlarımıza zorlayabilirler. Eşinizle ya da sevgilinizle kurduğunuz bahaneyle onları kırmamak, üzmemek ya da yalnız kalmamak adına emeklerinizi evet, rafa kaldırmış olabilirsiniz. Zor durumda olan ve yardımınıza ihtiyaç duyan birine merhametinizden hayır demekten kaçınabilirsiniz. Tüm bu durumlar eğer zamanınızdan, duygularınızdan ve kendi kişilik özelliklerinizden bir şeyleri alıp götürüyorsa işgal altındasınız demektir. Yapacağınız listeye önceliklerinizi yazın. Size keyif veren ya da sizin ilginizi üzerinde tutmanız gereken şeyler var mı bunları bulun. Bu listeyi yaparken yine tuzağa düşüp başkalarını mutlu etmek adına yaptıklarınızla doldurmayın. Yazdığınız 10 madde sizin haricinizde sadece etrafınızdakileri içeriyorsa siz evet diyarının yüce gönüllü bir hizmetkarısınız demektir. Şimdi hayatta size keyif veren şeyleri düşünün. Örneğin, haftada bir kez sinemaya gitmekten hoşlanırım. Ya da akşamları kesinlikle iş maillerime bakmayacağım diyebilirsiniz. Arkadaşımın bana iş yıkmasına müsaade etmeyeceğim. Ya da patronuma karşı mesafemi koruyacağım. Bu liste sizin sınırlar listenizdir. Unutmayın, en ağır yük hayır diyemeyen insanın yüküdür. Bir ömür başkalarını taşır sırtında. Daha çok gayret etmek, korktuğunuz için nazik olmak ya da başkalarının sorumluluğuna üstlenmek, ilişkilerinizin kusursuz olması adına işe yaramazlar. Gereksinim duyduğunuz sevilme, yakınlık kurma gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan çözümler sizin her şeye evet demenizle mümkün olmaz. Başkalarının sorumluluklarını almak yerine kendi hayatınızı sahiplenin, kendiniz için istediğiniz hayatı düşünün. İçinde hapsolmak istemeyeceğiniz bir ilişki, size tatmin etmeyen bir iş hayatı, olmak istemediğiniz bir mekan, katılmak zorunda olmadığınız bir yemek davetine evet demek, kendi önceliklerinizden vazgeçmeniz demektir. Hayatınızda yerine getirmeniz gereken sorumluluklar ve bunun üstüne bir de kendiniz için kendinize karşı yapmanız gerekenler vardır. Bunların yeterince farkında mısınız? Zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçları görememek, bu alandaki sınırların işgalini ve tükenmenize neden olur. Önceliklerinizi iyi belirleyin. Yorgun argın bir halde eve döndüğünüzde, belki de kuracak tek cümle için bile gücünüz yetmediğinde, size derdini anlatmak isteyen bir arkadaşınıza hayır demek, ya da yoğun iş temposunda, zihninizin tükendiği anlarda patronunuza mazeret üretmeden bunu belirtmek, ve sizin de bir kapasitenizin sınırlarınızın olduğunu hatırlatmak, kendinizi tüketmemek adına yapmanız gereken önemli şeylerdir. Neye hayır deyip neye evet diyeceğimizi seçimlerimiz belirler. Her seçim bir sorumluluk demektir. Yani siz evet dediğinizde aynı zamanda bir sorumluluk sırtlanmış olursunuz. Ne yazık ki sorumluluk alma konusunda olgun yaklaşım sergileyebilen insan sayısı azdır. Bir şeyleri başkalarına yıkmak konusunda oldukça istekli olanlarımız vardır. Bu bazen yaşanan bir tersliğin tamamen başkalarına mal edilmesi gibi duygusal bir yük ya da yerine getirilmesi gereken bir görev iş olabilir. Sonuçta yaşadığınız olumsuz duygular nedeniyle evet faturalarını başkalarına kesmektense bunun sizin seçimleriniz olduğunu görmek tekrar aynı hataya düşmemek adına çizeceğiniz bir yol haritasıdır. Zaman Yönetimi Odaklanmak, hayır diyebilmektir. Steve Jobs Gün içinde yetiştirmeniz ve yapmanız gereken pek çok şey vardır. Öyle ki bazı durumlarda kendinize, hobilerinize ve özel hayatınıza bile yeterince vakit ayıramamaktan şikayetçi olmaya başlarsınız. Bunca telaş arasında sizi sıkıştıran, bir şeyleri yapmaya zorlayan insanlara hayır demediğinizde, kendi kişisel ihtiyaç ve isteklerinizden vazgeçmek durumunda kalırsınız. Zaman kıymetlidir ve geriye döndürülemez. Hayır demek bir anlamda size zamanınızı yönetebilme becerisini kazandırır. Gereksiz işlerle uğraşmaz, bunun yerine öncelikler listenizde belirlediğiniz şeylere ayırırsınız vaktinizi. Zamanı kontrol edemediğinizde sadece kendinizi değil, başkalarını da zor durumda bırakmış olursunuz. Zaman yönetiminde sizi aşan şeylere balıklama dalma dürtünüz yüzünden bocalayıp durabilirsiniz. Ben her şeyi yaparım tavrı ile... Her şeye evet derseniz, asıl yapmanız gerekenlere yeterli zamanı ayıramazsınız. Başkalarının beklentilerini tatmin etme aracı olduğunuzda, her durumda çalınacak bir kapı haline gelirsiniz. İyi niyetli olmayan kişilerse, bu zaafınızı görerek sizi sömürmek için elinden ne gelirse yapar. Bu da sizin kendinize olan öz saygınızı yitirmenize neden olur. İstemeden söylediğiniz evetler, size kızgınlık, utanç, mutsuzluk ve kullanılmışlık hissi olarak geri döner. Bu sıkıcı bu bumerang'ı fırlatıp atmaktan vazgeçmeniz gerekir. Yasaların işlemediği tek bir hırsız vardır ve bu hırsız insanoğlunun en değerli şeyini çalar. Zaman der Napolyon. Etrafınız zaman hırsızlarıyla doludur. Arkadaşlarınız, sosyal medya, gereksiz dedikodu yapan insanlar, üretmek yerine tüketmeyi daha çok tercih edenler. Sonu gelmeyen tartışmalarla tükenmiş bir ilişki. Gözünüze perde indiğinde çeşitli etkenlerle sizden neyin çalındığının farkında olamayabilirsiniz. Ama ruhsal ve bedensel olarak sizi tüketen ilişkiler ve alışkanlıklarınız farkında olmasanız da en çok zamanınızdan çalar. Çok güzel bir hikaye vardır. Zamanın etkin kullanımı konusunda ders veren bir öğretmen, bir gün öğrencilerine bir sınav yapar. Öğretmen masasına kocaman bir kavanoz yerleştirir. Sonra sınıfa getirdiği torbalardan birinden aldığı iri kaya parçalarını kavanozun içine koymaya başlar. Kavanozda başka taş koyacak yer kalmayınca öğrencilerine döner ve sorar. Kavanoz doldu mu? Öğrenciler hep bir ağızdan evet doldu diye yanıt verir. Bunun üzerine öğretmen eğilip masanın altındaki çakıl dolu kovayı alır ve kavanoza dökmeye başlar ara ara kavanozu sallayarak daha fazla taş parçasını boşlukları doldurmasına izin verir sonra yeniden sorar peki şimdi doldu mu? öğrenciler bu sefer daha temkinlidir tam dolmuş sayılmaz derler zaman öğretmeni bu sefer bir kova kum döker kavanozun tepesinden döktüğü kum her yeri doldurana kadar devam eder ve yine sorar kavanoz doldu mu? Öğrenciler bu kez hayırı dolmadı der. Öğretmen aferin diyerek eline aldığı bir sürahi suyu döker bu kez ve sonra bu gördüklerinizden ne ders çıkarttınız diye sorar. Afacanlardan biri gün içinde yapmanız gereken şey ne kadar çok olursa olsun her zaman yenilerine yer vardır der. Öğretmen sınıfa döner ve şöyle der. Hayır çıkarmanız gereken ders şu. Eğer büyük taş parçalarını baştan kavanozun içine koymazsanız, daha sonra asla koyamazsınız. Sizin hayatınızdaki büyük taş parçaları neler? Onları öncelikli olarak kendi hayat kavanozunuza yerleştirdiniz mi? Yoksa kum ve suyla kavanozunuzu çoktan doldurdunuz ve büyük taş parçalarını dışarıda mı bıraktınız? Yaşamanızda olması gereken büyük taş parçalarından önce kavanozunuzu sızmak isteyenler olacaktır. Siz buna müsaade ettiğiniz sürece geçirdiğiniz zamandan çalan bu insanlar farklı farklı kostümlerle kapınıza çalabilir. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz öncelikler konusu zaman kavramı ile birlikte yönetilmelidir. Uygun zamanda, uygun insanlarla, uygun eylemler, moddosu, hayır demeniz gerekenleri seçip ayırmanız için oldukça işlevseldir. Her şeye hazır olun. Hayır dediğinizde, suçlayıcı cümleler duymanız olasıdır. Bunu bana nasıl yaparsın? Senden böyle bir şey beklemezdim. Beni nasıl yarı yolda bırakırsın? Gibi ifadeler, göğsünüzün üstüne bir ağırlık olarak oturabilir. Bu cümlelerin manipülasyona ve denetlemeye yönelik cümleler olduğunu fark edin. Gerçek sorumluluk sahibi insanlar, asla böyle cümleler kullanmazlar. Kendi sınırlarının içinde kaybolmuş bir kişi, elbette kendi iç dünyasında gezdirmeyecektir bakışlarını. Sizin hayır diyerek onlardan elinizi ayağınızı çekmeniz nedeniyle oluşan boşluk hissi, onlarda suçlayıcı bir psikoloji yaratabilir. Bu gibi durumlarda size yöneltilen suçlamaların üzerinize yapışmasına izin vermeyin. Her ilişki iki tarafın karşılıklı mutabakatı üzerine kuruludur. Talepkar olan tarafın reddedilmesi, bu sahte mutabakatın onların yüzüne çarpılmasıdır ve bu sert bir gerçekliktir. Suçlayıcı ifadeler duyduğunuzda, siz de suçlayıcı bir tavır içine girmeyin. Sonuçların kaybolmasına izin vermeden, dirençli bir şekilde kararınızın arkasında güçlü bir duruş sergileyin. Hayatınızın iplerini tekrar elinizde almak, elbette sizi kontrol altında tutmak isteyenler için inciticidir. Onlar her ne pahasına olursa olsun, sizin baş kaldırmanızı, tavır koymanızı ve kendiniz olmanızı istemeyeceklerdir. Hayır deyip de büyük bir tepkiyle karşılaştığınızda sakin kalın. Kontrolünüzü yitirmeden neden evet demediğinizi açıklayın ve sonuçlarını mutlaka söyleyin. Seninle mutlu olmadığım için bu ilişkiye devam etmek istemiyorum. Zihinsel ve bedensel olarak kaldıramadığım için bu projeyi yürütemeyeceğim. Cümleleri sonuçları da barındıran açıklamalardır. Hayır diyememeniz bazı insanların sizden uzaklaşmasına, sizi terk etmesine neden olabilir. Bu sonuçlar her zaman olasıdır. Ancak hayat adildir ve olması gereken olur. Sizin kendiniz olmanız başka insanlarca kabul görmediğinde bırakın gitsinler. Hayır derken kaybetme riskini göze almanız gerekir. Bir iş, bir ilişki, makam ya da mevki. Belki sadece sizi konforda tutan alışkanlıklar. Her ne olursa olsun hayır demek kayıplara yol açsa da hayatınızda yerine oturacak bir dengenin de habercisidir. Hayır duyan insanlar yaşamlarında yüzleşmek zorunda kaldıkları şeylerle kendileri mücadele etmelidir. Sizin evetlerinizle yerine getirdikleri şey her neyse şimdi bunu kendileri gerçekleştirmelidirler. Bu konuda kabahat işlemiş gibi bir psikolojiye yenik düşebilirsiniz. Ancak bunun sınırlarını da çizmeyi unutmayın. Suçlu değilsiniz. Sadece istemediğiniz bir şeyi hayatınızdan çıkarttınız. Bunun sorumlusu siz değilsiniz. Bundan dolayı acı çekecek olanlara kötülük değil, iyilik yaptınız. Hayır dediğiniz kişi, çok sevdiğiniz biri ise, bu insanla ilişki tarzınızı yeniden düzenleyin. Belki sadece arkadaş olarak, Belki de hayatınızdan uzaklaşarak. Adım adım hayır. Şunu iyi bilmelisin. Önüne çıkan yanlışa ne kadar çabuk hayır dersen, doğru karşına o kadar çabuk çıkar. Anonim. Neden hayır demeniz gerektiğini belirledikten sonra, şimdi sıra harekete geçmekte. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz ama hayır demenin özgürlüğünü elde ettikten sonra her şey sizin için çok daha keyifli olacak. İşte altın kurallar. Dürüst ve net olun. Her şeyin başı keskin bir duruş, net ifade edilen istekler ve kararlı oluşunuzu karşı tarafa temiz bir şekilde göstermek. Asla yalan söylemeyin. Yalanlar yeni yalanlar demektir. Eğer koşulu sevgiye dayalı bir ilişkinin içindeyseniz, muhtemelen diğer insanların sizden duyacağı hayırlar onların hoşuna gitmeyecektir. Böyle durumlarda aslında onları reddetmediğinizdir. Bir seçim yaptığınızı ve bu seçimin nedenlerini izah edin. Sizi ısrarla evine çağıran arkadaşınıza, gelmeyi çok isterim ama çok yorgunum demeniz, kendinize ve karşınızdakine sunabileceğiniz bir dürüstlüktür. Zaman kazanmaya çalışmayın. Sakın kimseye oyalamayın. Bu şekilde sadece kendinizi oyalamış olursunuz. Ve bekleyişin yarattığı stres, sizin bir süre sonra verdiğiniz kararın arkasında durmamanıza yol açabilir. Kendiniz için zaman isteyin. Eğer zaman kazanmak istiyorsanız bunu kendiniz için yapın. Hemen yanıt vermek zorunda değilsiniz. Seçenekleri değerlendirmek, artısını eksisini hesaplamak adına bir gece üzerinde düşünmek, belki de gözden kaçırdığınız şeyleri daha iyi görmenize yardımcı olur. Ertelemek, düşünmek için gereken zamanı size verir. Bahane üretme dürtüsüne direnin. Sizin istenen bir şeye hayır demekte zorlandığınız durumlarda kendinizi ikna etmek için çeşitli bahanelere sığınabilirsiniz. Ama bana ihtiyacı vardı. Sadece bir seferlik. Üzülmesini istemedim. Ama ben böyleyim gibi bahanelerin ardında yatan gerçekleri ancak siz görebilirsiniz. Bunlar sizin teknenizdeki deliklerdir. Kendinize dürüst olun. Hayır diyememenin yükü kendi yarattığınız bir yük olabilir. Karşınızdakinin bunu duyması belki de rahat bir tepkiyle karşılanabilir. Denemeden bilemezsiniz. Kararınıza sahip çıkın. Güçlü bir duruş herkes tarafından takdir edilir. Sonuçlar her ne olursa olsun kazanın ya da kaybedin. Savaşınızın en önemli kısmı burasıdır. Kararınızdan vazgeçmeyin. İstekte bulunanla yeni takvim yapın. Talette bulunan kişi ısrarcı bir kişilikse ve hayır demeniz pek mümkün değilse, şartlarınızı öne sürerek zaman planlaması yapabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda uygulamanız gereken bu adımdır. Alternatif üretim Hayır dediğinizde karşınızda üzgün suratlar görüyorsanız, iyi niyetli olduğunuzu göstermek adına alternatif fikirler sunabilirsiniz. Örneğin, sizden bir iş konusunda destek isteyen arkadaşınızı, bu işi yapabilecek başka birini önerebilirsiniz. Sizin de bir hayatınızın olduğunu hatırlatmanız karşınızdakine sunacağınız alternatif gerçekliklerden biri daha olabilir. Ne de olsa dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Öyle değil mi? Kabiliyetlerinizin aralığını fark edin. Herkes her şeyi yapamaz. Aynaya bakın ve iyice emin olun. Siz ne kanatları eksik bir milik ne de bir süper kahramansınız. Yapabileceklerinizin, yeteneklerinizin bir sınırı var ve güzel haber. Hepimizde bu sınırlar mevcut. Kişisel hırslarınızdan, mükemmel olma çabanızdan, sürekli övgü ve takdir bekleme halinizden artık uzaklaşma vakti geldi. Siz, hayır demedi yarının bir yolcususunuz artık. Eski alışkanlıklarınızı bir kenara bırakmalısınız. Yoksa bu sularda açılamaz ve batarsınız. Kibar olun. Düşüncelerinizi ifade ederken, hem sözlü olarak hem de beden dilinizi kullanırken kibar olmaya özen gösterin. Tatlı dille olmak insanları daha kolay ikna etmedi işinize yarar. Kaybetme korkunuzla yüzleşin. Nihayet o sihirli kelimeyi söylemek üzeresiniz. Her şeye hazır olmanız gerektiğini söylemiştik. İnsanlar sizi küsebilir, hayatınızdan çıkabilir ya da sizi terk edebilir. Kendimiz olmanın bedelini maalesef bu şekilde ödetmek zorunda kalan insanlarla doludur etrafımız. Bu bir yenilgi değildir. Başkalarının tepkilerinden sorumlu değilsiniz. İnsanların üzülmesi, küsmesi, zor durumda kalması sizinle ilgili bir durum değildir. Herkesin hayatında koruması gereken sınırları onlara hatırlatmanız sizin suçlu olmanız anlamına gelmez. Hayır diyerek başkalarının da sınırlarını belirlemesine yardımcı olursunuz. Hatta siz hayır dediğinizde tepki gösterdiklerinde onlara bir şeyi daha öğretirsiniz. Başkalarının seçimlerine karşı saygılı olmak. Özgür olun. Hayır demek sizi özgürleştirir. Kendiniz için gerçekleşmesini istediğiniz her seçenek sizin kendinize layık gördüğünüz değerdir. Peki kendinize neyi layık görüyorsunuz? Çile, üzüntü, depresyon ve tutsaklığı mı? Yoksa özgürce yaşamayı, hayattan beklentilerinizi almayı ve mutlu olmayı mı? Kendi değerinize sahip çıkın ve onu koruyun. Siz koruyamazsınız, kimse bunu sizin için yapmayacaktır. Hayır dediğinizde duyduğunuz suçluluk duygusundan kaçmayın. Ancak bunun doğal bir suçluluk duygusu olduğunu fark edin. Evet dediğinizde hissedeceğiniz suçluluk duygusuyla, Hayır dediğinizde hissettiğiniz suçluluk duygusu aynı değildir. Biri korkularınızı, diğeri vicdanınızı esir alır. Korkuyla maskelenmiş evetler yerine özgür hayırlarla doldurun hayatınızı. Hayır derken başkalarının sınırlarını çiğniyormuşuz gibi yanlış bir algıya kapılırız. Oysa çiğnenen sizin sınırlarınızdır. Bu yanlış algıya kapılma nedeniniz, İçinizde sizi yanlış yönlendiren ve sizi eleştiren iç sesinizdir. Sizi köleliğe zorlayan iç ses. 12